지갔대 Kainat, bugün 13 Ekim Perşembe, yıl 2011, ay 10, gün 286, Hızır 161. 1432, Hicri-i 16, 1427, Rumi Eylül 30. Ankara'nın başkent oluşu, 1923. Yemek listesi gün 286, etli kuru fasulye, pilav, zeytinyağlı imam bayıldı, salata, baklava. Büyük saatli, saatli marif, marif takvimi. Saatli marif takvimi. said the bankers are leaving, you better come round and see. It's starting revelation, they robbed the nation blind. They're all down at the station, no banker left behind. House they went one day. They was going to call on the president in a quiet and a sociable way. And the afternoon was sunny and the weather it was fine. They counted all our money and no banker was left behind. No banker. a happy tune, the conductor's calling all aboard, we'll be leaving soon with champagne and shrimp cocktails, and that's not all you find, there's a billion dollar bonus and no beggar left behind, no banker, no banker, no banker could I find, when the train pulled out next morning, no banker was left behind. Out next morning Omega was left high Hallelujah, Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Radyo.com'dan da yayın yapan bir radyo Açık Gazetesi e, açılmış oldu. Hümen Madre, Myril Gaz ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bir açılış parçamızı No Banker Left Behind diyen Rykuda ve arkadaşlarına bıraktık. Çok yeni yayınlanmış bir albüm. Pull up some dust and sit down adını taşıyor. Bir folk müziği, geleneksel Amerikan müziği tarzında yapılmış. Woody Guthrie'de hatırlatan tarafları da olan bir parça ve son derece güncel konulara değiniyor. Jack Cohen'den bize işmar etti. Jack Cohen geldi, işaret etti. Bunu çalarsanız ilginizi ilg ilg çekebilir açık gazete dedi. Biz de hemen... Başladık. Epey 8 parça var. Ee, onun da bize işaret etti Bunlardan hepsini 2 günde falan çalamayız ama bazılarını açık gazete programları içinde zamanla yer vereceğiz bazılarına diyebiliriz. Hepsi çok ilginç. Özellikle bu başladığımız parça No Banker Left Behind 2007'de gerçekleştirilen finans krizinden sonra 2008 büyük finans krizinden sonra Bankerlere yapılan ayrıcalıklı muameleyi hepsinin kurtarılmasını büyük ve şimdi de hepsinin tekrar eskisinden de daha iyi bir duruma geçmesini sağlayan acayip bir durum var. Onu eleştiriyor hem bankaları hem de hükümete bayağı dalga geçen ve şiddetle eleştiren bir yazı şey yazı diyorum şarkı ee, bunun gibi şarkılarla beslenmiş bir albüm bu ondan kısmen çalacağız rica koyanede bir günaydın diyelim buradan Bodrum'a evet ve geçelim haberlerimizin durumuna. <gülüyor> Özellikle gene iklim değişikliği ile ilgili önemli haberler var aşırı iklim olayları ile ilgili. Bir... Yorumlar da var bununla ilgili. Örneğin bu konudaki en önemli bilim adamlarından bir tanesi James Hansen. Onun bir yorumu var. Buna rağmen çevre ile ilgili çeşitli haberler var. Evet, Orta Amerika'da gene ölümcül bir tufan gibi bir haber ve tropik fırtına. Şirket Arkası, devam eden şirket faaliyetleri var. Ee, onlarla ilgili haberler var. Yeni Zelanda'daki felakette hızla e, daha da vahim bir hal alıyor gibi görünüyor. Bir yarık açılmış. Geminin üzerindeki bölünmek üzerinde görünüyor. Istedim. Ve BP şirketinin de şimdiye kadar en büyük riskleri göze aldığı yolunda çok ağır bir haber var. Bu böyle. Ondan sonra protestolardan da bahsedebiliriz. Wall Street'i işgal etti hareketinin, sivil girişiminin dünyada 1200 50'ye yakın şehirde aynı anda devam ediyor. Tutuklamaların da sayısının hiç şiddet kullanılmamasına rağmen tamamen barışçı olmasına rağmen gösterilerin tutuklamalarında arttığı haberleri var. İrlanda'ya da yayılmış önümüzdeki hafta içinde bu cumartesiden başlayarak birinci ayını doldururken Amerika'daki hareketler bütün ülkelerde de Neredeyse böyle çiçek açmış gibi patlak vereceğini de göreceğiz. İrlanda'da şimdi başlamış mesela. Dublin'de bir araya gelmişler ve İrlanda Merkez Bankası'nın önünde eylemler var. Onun dışındaki haberlere de bakacak olursak. Türkiye'den bazı haberler var. Ee, Nusaybin'de 15 çocuğun gözaltına alınması ile ilgili mesela bir haber var. Bunları da veririz. Evet Libya'dan haberler var. Uluslararası Af Örgütü'nün epey suçlaması var. Bu kurtuluş şeyini geçici konseyin çok feci işler yaptığına dair Kadafi'nin de oğlunun da bu arada yakalandığı raporları var. Bağdat'ta müthiş bir patlama var. Evet. Evet böyle esas itibariyle. O zaman isterseniz başlayalım. Bir de şeyden de bahsetmemiz gerekiyor herhalde. Susurluk meselesiyle ilgili çok önemli gelişmeler de oluyor hala. Susurluğu unutma, unutturma. Babında Radikal Gazetesi'nde de Kürt iş adamlarının öldürülmesiyle ilgili bir açıklama var. İş adamları değil ama Kürt Ulusal Meclisi listesi vardı elimizde diyor şey Şahin'in savcılık ifadesine ulaşılmış durumda bu da çok bazı eskiden bilinen şeylerin gene daha çok ortaya kanıtlanarak çıkması anlamında geliyor İbrahim Şahin'den şeylerden bir tanesi burada hatırlamıyorum vesaire gibi son derece absürt ifadeler kullanılmıştı daha önce ama doğrudan sorular sorulunca ee, şimdi belki de artık bir şeylerin sonuna gelindiğinin farkında bilinciyle ee, açıklamalar başlamış. Bir çözülme Yani çetenin kendi içinde mi çözülmesi mi bilmiyoruz ama o yönde bir şey olabilir. Öyleyse de son derece olumlu. Evet, bu arada Habur'la ilgili de tutuklamalar olduğu da Abi, Habur'dan giriş yapan Kürt açılımı vesilesiyle giriş yapanların tutuklanması haberi var. Devletin sözünü tutmaması gibi bir olay var ki bu da çok vahim bir gelişmeye işaret ediyor olabilir. Doğrusu bildiğimiz bilinen en önemli en eski hukuk ilkelerinden kurallarından biri olan ahde vefaya da aykırı olabilir mi tartışması da var. Evet hemen bakalım o zaman şimdi Kuzey, Kuze Orta Amerika'daki tropik fırtınadan bahsedelim. Adı verilmiyor galiba ama Guatemala'da en az 13 kişi ölmüş. Nikaragua'da 4, El Salvador'da da 1 kişinin öldüğü çok şiddetli bir tropik fırtına geçmiş. O 12 E. Bundan sonra yeni bir uygulama mı var bilmiyorum ama. Numarayla. Numarayla. Şimdi baya 12 E adı verilmiş. O konuyla ilgili aslında yeni bir uygulama olabilir. Ee, olması da çok yersiz olmaz. Şu açıdan e, artıyor bu gibi olaylar. Hani isim bulmakta biraz zorluk çekilebilir. Bundan birkaç sene önce Zeta'ya kadar gelmişti ve yeniden başlamışlardı. Alfabeyi bitirmişlerdi. Alfa Şimdi işte o tarz gezegen numaralandırma gibi da numaralandırılması söz konusu olabilir. Şöyle ki e, The Independent gazetesinde 11 Ekim'de James e, Hansen yapılan bir söyleşi var. Kısa bir söyleşi var. Orada da e, James Hansen bilmeyenler için tekrarlayalım. Dünyanın belki de en fazla sözü geçen iklim bilimcilerinden bir tanesi belki de birincisi. hatta birincisi e, NASA. God çalışıyor. Adams, Goddard Enstitüsü'nün başkanı, başkanı. Aynı zamanda da Kolombiya Üniversitesi'nde de öğretim üyesi. Evet. Yani, e, New York'ta. James Hansen tüm artan iklim olaylarına rağmen e, ve iklim bilimin iklimin e, çok ciddi bir şekilde değiştiğini artık giderek daha fazla delil ortaya koyarak göstermesine rağmen bu konudaki şüphecilerin aslında yaşanmakta olan şeyi, savaşı kazanmakta olduğunu söylemiş maalesef. Yani insanların birçoğunun iklim değişikliğinin varlığına dair şüphe duyduğunu söylemiş ama yani bu konuda doğanın Tabiatının Ananı'nın e, reddedilemez bir çıkışı olacak ve olmaya da başladı demiş. 1950 ile 1980 arasında ekstrem iklim olayları gezegenin sadece %1'inde meydana geliyordu demiş. E, ama artık gezegenin onu ile 15'i arasında ek, şey, aşırı iklim olaylarına rastlanılabiliyor biliyor demiş. 10 ila 15 yıl içinde bu oran %15 ile 20'sine çıkacak ve insanlar doğal olarak artık böyle bir şeyin, böyle bir olgunun olduğunu kabul etmek zorunda kalacak. Demiş. Acaba ben yani nörolog olmadığım halde bu nöroloji Olur. bilimiyle Hı. fakat son gelen bilgiler insanların bol şirketlerin harcadığı bol paraların lobilerinde etkisiyle bu kendi doğal eğilimlerine iyimser bakma, pembe Gözlüklerle bakma eğilimine tabi olacağını ve artsa bile görünmeyeceğini de düşünebiliriz pekala. Hanson iklim okurken, bilimci, fizikçi ama şey değil, nö evet. nörolog değil. Yani Hanson'un aslında görüşlerini okurken ben de benzer şeyler düşündüm. Bir kere bahsettiği süreler 10-15 sene ee, insanların buna alışmasını yani alışmak derken hani sonuçta... E, iklim değişikliğine alışmak öyle çok söz konusu olan bir şey değil de hani geçmişi fazla hatırlamayıp ekstrem iklim olaylarının zaten hep oluyordu gibi bir algının yaratılması için de gerekli zamanı sağlayabilir gene şüphecilere diye düşünmedim değil maalesef. Evet Hans'ın e, neredeyse ayda bir ya da en geç iki ayda bir bu konudaki gelişmeleri arkadaşlarıyla beraber çok ayrıntılı grafikleri de içeren makaleler de yayınlıyor ama bunları Okumak da yetmiyor. Mesela şimdi sadece Türkiye'yi ele alalım. Antalya'da, büyük pamuk pamukta da, seralarda da ne olduğu bilinmiyor ama maddi zarar olarak da bayağı yüksek olduğu. İşte 10 kişi en az öldü Manisa'da, Denizli'de. Dede ile torunun kayboldukları. Daha önce Rize'deki büyük yıkımı görmüştük. Fakat bunlar... Hiçbir şekilde etkilemiyor. Bundan sonra gelecek olanları da göreceğiz. Selleri, selleri, seller takip edecek. Ama bu bir yankı yaratacak mı bilmiyorum. 2000'den fazla insan tahliye edilmiş şey dedi. Orta Amerika ülkelerinde ve daha da korkuyorlarmış. 12'den sonra ne gelecek bilmiyoruz. Meksika'ya da Jova ya da Hova nasıl okunuyor? Onun ismi var. Bu vurdu fakat e, henüz onun korkulduğu kadar bir şey de getirmedi. Öte yandan şeye geçelim hemen Rena e, olayına konteyner gemisi Yeni Zelanda'nın Bay of Plenty miydi? Evet. Bolluk, Bolluk örfezi. E, orada karaya oturan bir tan e, tanker diyorum şey. Konteyner gemisi. gemisi. Çok büyük bir gemi. Şimdi bu bir fotoğraf da var New Zealand, New Zealand Herald'dan internet üzerinden takip ediyoruz fotoğrafı da çekilmiş havadan çekilmiş bir uçakla fotoğrafta büyük bir kırıl, e, çatlak var artık çatlaktan kırılmaya dönüştüğünü gösteriyor ve bazı e, içindeki kutular da dev konteynerlarda de düşmeye başlamış. 70 kadarı düşmüş ama Allah'tan o 70'in içinde hiç en tehlikeliler yokmuş biliyorsunuz. Böyle bir tesadüfünde yardımı var. Ama gemi kırılmak üzere. Bu arada iyi haberi var. Tauranga e, adası en çok etkileniyor buradan. Bolluk Körfezi'nin orada. E, bir kere haz, şeyde yani... Tetikte bekliyorlarmış Tavranga Limanı. E, hemen boşaltılabilecek ve kapatılacak durumdaymış. Daha da iyisi maskelerde, sakinlerine maske dağıtılacakmış. Dağıtılması an meselesiymiş. Toksik dağılmadan dolayı yani. Atmosfer de yayılıyor çünkü bunu. Evet. Yani sadece gemiden çıkan petrol değil, o taşıdığı konteynerlerde de çok ciddi oranda toksik madde. Bulunuyormuş benim e, okuduğum kadarıyla. Evet ama onlar hepsi, hiçbiri denize düşmemişti haberi biliyoruz. E, vallahi aynı haberi okumamışız. Sahile vuranlar da varmış hatta. Hayır, hiçbiri toksik maddelerin sahile vurmamıştı. Sen e, Ama. kötümser tarafıyla bakıyorsunuz. Ama yasaklanmış mesela. insanların yaklaşması onlara. Çalmasınlar değil mi? Evet. Güvenlik için yapılmış. Ben aslında çok kötümser tarafıyla baktığımı düşünmüyorum. Direnme. Biraz... ha? Direnme. Kendini serbest bırak. Resistance is futile dediniz bana. Direnmek ne oluyor? Nafile. Nafiledir. Doğru. Bu arada ben de bir haber vereyim. Ee, BP şirketi... <gülüyor> Siz de mi onu verecektiniz yoksa? En sevdiğim şirket haberlerinden biri. Buyurun. Size bırakıyorum. Bu. Tamam. Tamam. Keyfi Atlantik'te e, Shetland Adaları açıklarında e, vahşi yaşam, doğal yaşam açısından çok zengin bir bölge burası e, Britanya. Sömürgesi Ş Evet, sömürgesi Shetland Adaları 4000 feet yani yaklaşık herhalde e, 1300 evet, metre Evet, 1200 küsür Evet, e, orada e, 1200 küsür, 1300 metre derinlikte e, sondaja başlıyormuş Yeni bir petrol platformu yerleştirmek üzere bu konuda e, geçen sene 2010 yılında ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki bir e, dünyanın en büyük petrol felaketi yaşanmıştı denizdeki. Hiç unutur muyuz? Unuttum bile ben. Unuttunuz bile kötü şeyleri hemen siliyoruz tabii. İşte ondan sonra hani bunu Şetlin açıklarındaki platformu devreye sokacak veya sokmayacak gibi tartışma yaşanmıştı. Sokuyormuş şimdi. Ee, ama buna göre eğer orada bir kaza olması durumunda BP hazırlanıyormuş ama kaza herhangi bir sıkıntı olması durumunda e, kolay kolay durdurulabilir değilmiş. Hayır, yani, çarp hiç durdurulabilir değilmiş. Çarpıtıyorsun hemen, hemen düzelteyim. Ama independent'ın haberini aktarıyorum ben size. Herhangi bir kelime yanlış herhangi bir şey olması durumunda değil. En kötü senaryoyu sen söylüyorsun ama en kötü senaryo olduğunu söylemedin. Nereden biliyorsun? En kötü durumun olacağını, yok ama daha oraya geçmemiştim. Öyle mi? Evet. Şimdi geçiyorum oraya. Peki. Hı. Haksızlık etmeyin bana lütfen. En kötü senaryonun olması durumunda, yani e, potansiyel olarak bir kaza olması ve bunun en kötü senaryo olması durumunda, günde 75 bin varil petrol 140 gün boyunca. Denize karışacakmış. Bu da on buçuk milyon varil Dört, petrol oluyor. Dört buçuk değil mi bu? Evet. Ee, işte bu da dünyanın rahatlıkla karşılaştığı en büyük petrol felaketi olabilirmiş. Ama en kötü senaryoya göre. En kötü senaryoya göre bu. Yani bunun yarısına fit miyiz? Tabii canım. Ayrıca da en kötü senaryoya göre düşünülmesi gerekir diye daima bu afet konularında, Miktat ile da bunu uzun boylu ...konuşmuş ve... Açık, ...açıklığa kavuşturmuştuk... ...daima en kötü senaryo düşünülmeli diyorlar... ...ama ben inanmıyorum... ...ya çünkü ben de şöyle Nenim düşünüyorum... Ne malum ...düz en mantıkla... Olacağı. ...bu konularda hani eğitimim yok... ...ama düz mantıkla şunu düşünüyorum... Ee, ...ve daha önceki... ...tarihsel gelişime bakarak biraz... ...bu senaryoları... ...genellikle hazırlayanlar... ...şirketler de oluyor değil mi... ...işin içinde onlar da yer alıyor... Evet. ...pek doğru bilgi vermeyebiliyorlar... Yapmazlar öyle şey. Ya Hayır sonuçta şirket karına bakıyor. O kendisine kar getirecek bir e, yeni yatırımdan mahrum kalmak istemediği için... ...doğal olarak e, o şekilde davranabiliyor. Çok da bilinçli olma ya da bilir bu her zaman. Ama mesela e, Meksika körfezindeki sızıntı da... ...sızıntı diyoruz ama tırnak içinde tabii o başka bir Kışkırı. şey. Kışkırı. Evet. Meksika körfezindeki olay da... E, en kötü senaryo falan aşıldı benim hatırladığım kadarıyla. Evet aşıldı her türlü. Yani kabus ötesi bir durum oldu. Fakat hiçbir zaman en kötü senaryo aşılamaz. Çünkü en kötü senaryonun ne olduğunu söyleyeyim mi? Zaten söyleyeceksiniz tahminimce. BP'nin BP ne demekti? Beyond Petroleum. Petrolün ötesine geçiyoruz demişti. Bak geçtiler işte. Yani en kötü senaryo ne? En kötü senaryo petrolün ötesine geçmemesi olurdu. Şimdi geçti bir, bir artık. Hmm. Yenilenebilir enerjiyle uğraşıyor. Peki. Evet devam edelim vallahi böyle. İşte protestolar İrlanda'ya da yayılmış durumda. Wall Street'i işgal et sivil girişimi etrafında örgütlenen. İrlanda başkenti Dublin'de de... En işte caddelerden deyim üzerinde İrlanda Merkez Bankası binasının önünde hafta sonundan bu yana kamp var. Ve ne kadar süreceği belli değil. Belki de belirsiz bir süre sonsuza kadar da gidebilir diyebiliyor. 50 kadar gösterici ve çok sayıda da destekçi var. Sayıları New York'taki ve Amerika'nın diğer bazı şehirlerindekilere göre az, çok daha az ama... Böyle de bir şey var. Deyim Cadde'sini işgal et sloganıyla renkli çadırlar var. Böyle bir durumdan da bahsetmemiz iyi olabilir herhalde. E, bu hareket bütün e, şeyle canlılığı ile devam ediyor ve plutokratlar dediği hem mesela Paul Krugman gibi. İktisatçıların hem de Ralph Nader gibi e, siyasi ve aktivistlerin plüto, b, Batı e, Wall Street plutokratları ve Washington oligarkları diyorlar. Onların hizmetindeki bayağı kaygı yarattığı da belirtiliyor. Yani şu ana kadar 100 bin kadar Amerikalı sokaklarda 1.250'ye yakın Şehre yayılmış şehir kasaba ve araziye yayılmış durumdalar Fakat üç haftayı aşkın bir süre içinde orada duruyorlar ve bayağı ciddi bir şey yarattılar. doks temsil ediyoruz Biz diyorlar çoğunluğu ve kendi küçük toplumlarını da örgütlemekteler 24 saatlik günde her gün 24/7 çalışıyorlar yiyeceklerini kendileri örgütliyorlar ilk yardım barınak, hukuki destek, müzik, posterler, gazeteleri ve hepsi hepsini bunların herhangi bir liderleri, örgütleri olmadan gerçekleştiriyor. Son derece ilginç bir deneyim olduğu aşikar ortada ve çok net bir şekilde de en ufak bir şiddet kullanmayarak bunları gerçekleştirme konusunda yatay örgütlenme Bayağı öfkeli olmalarına rağmen, korkunç bir şeye rağmen. Ne istiyorlar belli değil. Haberleri de çıkmaya. Artık devam az... ediyor ama. Ediyor. Yani en son dün yine ben The Economist dergisinde bakarken, karıştırırken başka bir yorum haber gördüm. Sanıyorum Lexington köşesindeydi. Son derece aşağılayıcı. Yine böyle sinik bir tarzda yazılmış bir şeydi. Ama bu haberlere işte şeyin faydası. Açık gazete e, disiplininin faydası, bakarken akşam başka şeylerde haber kaynaklarından da insan bir şeyler bakıyor. Birden bir günlük olarak yapınca da yan yana bazı şeyler oturabiliyor. İşte mesela örneğin e, dün İngiltere'de e, başbakan David Cameron'ın açıklamaları vardı Britanya'da e, işsizlik rakamlarıyla ilgili. Evet. David Cameron e, seçimden bu yana 500 bin yeni iş yaratıldığını falan e, söylemiş. Böyle e, absürt rakamlar vermiş. Ama yalan söylediği daha parlamento'da çıkmış. Basına kalmamış. Açıkça yalan söylüyor. Parlamentodan söyleyeyim. pencereden çıkmış. Burnu gitmiş değil mi? Aynen öyle. E, Aslan İngiltere'de... Westminster'ın durum... o. Harikulade. Vitraylarından çıkıp gitmiş burun. Olabilir. <gülüyor> Westminster'ın vitraylarını anlamadım. E, parlament orada değil mi? Yakın. E. <gülüyor> Neyse e, orada aslında olay şu. Son 17 yılın en düşük seviyesine tam Britanya'da evet. ulaşmış durumda. ne kadar işsizlik. paketlemeye çalışırsanız çalışın. Zaten New Statesman e, dergisi newstatesman.com bu konudaki haberi veriyor ve evet. şu şekilde e, aslında İngilizce'de izlezce'de çok sevdiğimde bir kelime açıkça yalan söylenmeyen yerde yanlış yönlendirmek kelimesi mislead, mislead Evet Evet yanıltmak yanıltmak diyeim Evet ya Amerika'da şimdi mesela e, bu iş yüzbinde e, ama yakında yüz bine gider diyor gitmeli diyor rahat neydi 800 bin sonra 2 milyon falan çünkü diyor 25 milyon Amerikalı var. Yani çalışmak isteyen ve hiçbir şekilde işte kiralarını ödeyip borçlarını ödemek, mortgage'larını ya da e, gittikçe yükselmekte olan, artmakta olan öğrenci harçlarını borçlarını ödemeye çalışan insanların sayısı 25 milyon diyor. Öte yandan da büyük şirketlerin karları ve bonus, tazminat ve ikramiyelerinde de ...ve vergi indirimlerinden yararlandıkları da... ...arşı alaya ulaşmış durumdalar. Onlar da artıyor diyor. Fakat giderek Amerikan rüyası bir Amerikan karabasanına dönerken... ...birdenbire demokrasiyi ve sistemi geri alma... ...daha doğrusu kendi çok daha demokratik bir sistemi kurmak için de... ...yeni bir enerjinin her tarafta yayıldığı görülmekte deniyor. Çok ilginç bir zenginlerin... E, Evlerine de gezi, turistik gezi yapmış durumdalar. Ama onlara tabii e, polis de engelliyor. hani Mördük'ün evine falan da gitmeye e, çalışmışlar. Polis engellemiş e, bazı şeyleri yanlış anlayıp herhalde. E, aslında şiddet içermiyor bu gibi bir şeyler. Tam Ama, tersine bakın burada işte bu malikane yani de kadar da vardır. o kadar e, o şekilde yansıtıldığı oluyor. Şeyin de bir yazısı var sizin dediklerinizi e, aktardıklarınızı destekler nitelikte. CNN'in bloglarından bir tanesinde globalpublicsquare.blogs.cnr.com adresinde Antonyo Negri'nin Michael Hark'la beraber yaptığı değerlendirme var. Wall e, işgal edini e, gerçek demokrasi için bir e, mücadele olarak değerlendirmişler. İşte gerçek demokrasiyi de İspanya'daki demokrasi reale hareketinden e, ödünç alarak, oraya da daha doğrusu uygulayarak kullandıkları bir kavram. Her iki hareketi de ortak noktalar bulunuyor. E, ...buluyorlar... ...yani e, burada şey diyorlar... hani ...talepler net bir şekilde... E, ...çıkarılamasa bile... ...zaten talep aslında... ...talebin kendisi bu demokratik sistemin... ...yozlaşmasının... E, ...önüne geçilmesi... ...siyasi sistemin yozlaşmasının önüne geçilmesi... ...bunun engellenmesi... ...ve yeniden tesis edilmesi belki... E, ...daha düzgün bir sistemin... ...bu şekilde de bir yorum var... Ilgilene. ...çok önemli... ...bir de e, evet... Devam ediyor zaten dünyanın bütün aklı başında bulduğumuz yani düşünür, çizer, yazar, sanatçı, kültür insanı, fikir insanı ne varsa onların hepsinin de bu konuyla ilgili ya biz bilfil giderek oraya ya da radyo ve televizyonlara ve gazetelere de katkıda bulunarak gösteriyorlar. Bunların son örneklerinden biri de Stefan Essel. Bu Öfkelen'in kitabının yazarı. İngilizcede yeni yayınlanıyor tekrar bir kitabı. Ve demokrasinavbar konuşmuşlar. Aslında tümüyle son derece hoş bir şey tabii veremeyecek. Verecek zamanımız yok. Demokrasinavbar radyo ve televizyonda konuşmuş fakat şunu söylüyor. 93 yaşında kendisi hem direnişte hem sonra insan hakları sözleşmesinin bildirgesinin yaratılmasında hem de Nazi kamplarından kaçmakta filan son derece önemli bir kimliği var ve üç buçuk milyon satan kitabıyla da herkese örnek oldu. Bu Amerika'dakileri de sizin yazınızdan sonra gördüler diyor. Tam bir tesadüf diyor ama zamanıydı diyor zaten. Neredeyse yüz yaşında da bir genç kendisi aslında. İnanılmaz bir şey ve şey diyor harika bu. Diyor. Yani tam Amerika'daki. ...bundan daha güzel hiçbir şey olamaz diyor. Çünkü demokrasi istiyorlar ve alacaklardır diyor. Ve sonuçta da... ...her şey ...çok mutluyum diyor burada... ...demokrasinin adı olmaktan. Ee, herkesin... ...bunu anlamasında... ...çok büyük yarar var. Onun için uğraşıyoruz diyor. Tek cevap var. Demokrasidir diyor. Bütün dünyadaki... ...bütün o yoksulluğun... ...işkencenin, her türlü kepazeliğin... ...tek cevabı birlikte değerleri, en temel değerleri ta Aristo'nun Aristo gününden beri, Aristoteles'ten beri bununla uğraşıyor insanı. Nasıl yapabiliriz diye. Sen de bu sırada Aristoteles sokuyorsun diye ona da bir şey yaptım. Gerçi Aristo'nun Demokrasi değerli. Hayır ama demokrasi değerleri üzerinde o tarihten beri deliler gibi çalışıyoruz diyor. Ve e, yani ne kadar genç Vatandaşlar demokrasi için uğraşırsa ve şu anda demokrasi için uğraşırsa bütün ülkeler için o kadar iyi olacaktır diyor. E, şu var aslında hani şöyle bir lüks zamanda biraz geçtik biliyorum ama kısa bir şey söyleyeceğim. Bu, bu bir lüks tabii hani zaman e, geçtikten sonra geriye dönüp bakıp aslında bazı şeylerin gelmesini çok doğal e, görmek hem bir hata hem bir lüks ama öyle yapıldığı zaman... Çok uzun bir süredir ben e, işte bu Batı'da dahil olmak üzere oy kullanılan yerlerde oy kullanma oranının giderek düştüğünü herkes söylüyordu değil mi? Evet. Yani işte katılım işte bir apati bir e, depolitize olma durumu. Yani en azından oy kullanma evet. bakımından. E, sorun da tam da bu sanıyorum. Çünkü mesela bütün bu sinik yorumlar yapan e, yayınlar, e, medya kuruluşları ve işte e, entelektüeller diyeyim... E, Anlayamadıkları noktada o tam. E, oy kullansınlar. İşte mesela hani son gördüğüm bir fotoğraf Wall Street isyanından... ya ...demokratlar veya cumhuriyetçiler bu her ikisini de çöpe atın diye bir pankart taşıyordu ee, adam. Olay da tam da bu işte. Zaten hani o seçenek dayatılan bir seçenek. Aynen Gerçek öyle. bir seçenek değil meselesi. Yani e, zaten Essel de diyor ki... ...cumhuriyet... Kitaptan da yayınlanan kitabında da net olarak söylediği şey. Yani şu unutulmuş gibi gözüküyor diyor birçok ülkede yönetimde. Değerlerin sorumluluğunu alma ihtiyacı unutulmuştu Şimdi alıyorlar insanlar diyor. O değerlerin sorumluluğunu bakalım ne gösterecek diyor. O da hakikaten büyük bir merakla da bekliyoruz ama adam çok genç hakikaten. Süper yani așic Bay Kuder ve arkadaşlarından dinlediğimiz ikinci şarkı da buydu. Pull Up Some Dust and Sit Down adlı yeni çok yeni çıkmış. Birkaç gün önce çıkmış olan albüm yanılmıyorsam Ve El Corrido Jesse James adını taşıyordu. Bu da aslında ünlü Amerikalı Haydu'da bir gönderme yapıyor. Banka soyguncusu. Fakat Jesse James bir efsane. Çok popüler bir efsane ama Jesse'nin Şarkıda anlamadığı şey o göklerde dolaşırken cennette aleyhindeki güçler çok arttı, büyüdü. Artık bu şirketlerin askeri ve endüstriyel birleşmenin karşısında duramaz. Yani Wall Street'e gidip ortalığı birbirine katamaz. Kimse onun dikkate almazdı. Hem çok daha sayıda düşmanlar fazla hem de silahları daha fazla diyormuş. Anlamazdı bile tahmini. <gülüyor> <gülüyor> evet. Böyle ilginç var ritminde ama... ...corrido denen türde, janrıda yapılmış... ...hoş bir şarkı bu da. Meksika'yı da hafif hatırlatıyor. Peki şimdi Türkiye, sadece Bağdat'ta en az 20 kişinin ölümüne... ...ve çok sayıda 80'den fazla insanın yaralanmasına... ...yol açan bir dizi saldırıyı da hatırlatalım... İntihar saldırıları da var bunun içinde. Çok feci şeyler olmuş durumda. Sokakları temizleyen, kandan temizleyen görevlilerin hortum sıkmaları fotoğrafları eşliğinde veriliyor. Bunu da bu şekilde geçebiliriz. Biz de Amnesty International Uluslararası Af Örgütü Libya'nın bu muhalefet grubunu geçici, Ulusal Geçiş Konseyi diye adlandırılıyor. 2500'den fazla yani o o sayıda elinde tutuklu olduğunu ve bunlara çok kötü sadece tri, Trablus'ta bu bu sayıyı tuttuğunu ve bunlara feci muamele ettiğini söylemiş. Evet. Bu daha ilk başından itibaren aslında bizim de gördüğümüz bazı fotoğraflarda görmek mümkündür bu kötü muameleyi. Evet şimdi böyle bir fotoğraf var mesela El Cezire'de Kan Revan içinde bir adamı korku ve dehşet içinde kalmış. Onu böyle çeşitli farklı kılıklardaki insanlar dolundan tutmuşlar götürüyorlar bilinmeyen bir yere doğru. Yani bir dehşet verici ortamda orada var. Hemnesi International demişken ee, Uluslararası Aförgütü'nden bir başka çağrı daha geldi Kanada'ya. Eski ABD Başkanı George W. Bush 20 Ekim'de Kanada'ya bir ziyaret gerçekleştirecekmiş. Ee, Kanada tarafından tutuklanması yönünde bir çağrı yapılmış Uluslararası Afrika tarafından. Çünkü e, uluslararası hukuka göre işkenceyi de içeren suçlardan e, sorumludur denilmiş George W. Bush için. E, ABD yetkililerinin şu ana kadar... Başkan bu şu adalete teslim etme görevini yerine getiremediği, uluslararası topluluğun harekete geçmesi gerektiği bu yönde yine söylenmiş çağrıda. Ee, Kanada'nın bu yönde adım atması atmaması halinde Birleşmiş Milletler işkenceye karşı sözleşmeye karşı geleceği ve e, temel insan haklarına saygısızlık etmiş olacağı da yine açıklamada vurgulanmış. Evet bu hukuk temel meseleleri her zaman... Takip hukuk, edelim bunu 22 kimdenin olacak. Hukuk, özgürlük ve demokrasi meseleleri evet bir yandan da Obama şimdi oraya duvar set, set dedikleri duvar çekecek elektrikli telli bilmem ne ama hukuk meseleleri önemli bugün e, Yıldıray Uğur'un e, bence. Ona geçmeden bir şey söyleyebilir miyim Hı. çok pardon hukuk meseleleri önemli demişken haber takibi adına bunu e, böleyim dünden İstiklal marşına. Hmm. Meselesiyle ilgili bir şeyimiz vardı hatırlarsınız e, haberimiz vardı. Ayağa kalkmayan evet insanların oturanlar. E, şey. Daha sonra para cezasına çevrilen hapis cezalarına çarptırmalara gibi e, bir haber vermek durumunda kalmıştık. Bunun takibini yapalım neden e, demiştik? Canto Bil e, TCK'dan 300. maddeyi bize bulmuş yollamış sağ olsun. Buna göre işi işte, Türk, Türk ceza kanı yani. Evet, evet. E, bu maddenin ikinci şeyine göre e, fır fırka mı oluyor ben mi oluyor fırka. parantez ikinci fırkasına göre istiklal marşını aleyen aşağılayan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırmış herhalde aşağılamak sayıldı oturma oturmak falan istiklal marşı söylenirken hmm. herkes ayağında kalsın dikkatli olsun bundan sonra evet. evet bu çok önemli bir başka şey daha var ee, söz devlet sözü başlığıyla Yıldıray Oğur bugün taraf gazetesinde fevkalade önemli bir meseleye dikkat çekiyor ee, ve Mossad'ın Kahire'de Hamas'la süren gizli pazarlıkları evvelki gece sonuçlandı ve Hamas'ın 2006'dan beri elinde tuttuğu 25 yaşındaki İsrail'li asker Gilad Şalidi, Şalit'i serbest bırakması karşılığında İsrail'de cezaevlerindeki 1027 Filistinli mahkumu serbest bırakacakmış evet, bunun haberini bunun vermiştik bu bir tek Mervan Barguti bunun dışında tutuluyor. Sebeplerini bilmiyorum. Evvelki gece acilen topladığı İsrail kabinesi sonrası anlaşmayı İsrail'lere ve Şerit'in ailesine bir müjde olarak duyuran Başbakan Netanyahu, 95'te yazdığı kitapta, İsrail askerlerle Filistinli teröristleri takas etmenin İsrail devletinin yaptığı en vahim hata olduğunu savunuyormuş. Ama değiştirmiş fikrini an. Hala böyle diyenler de var Hukuk ayaklar altında Büyük taviz İsrail'de şerit anlaşması için Ama diyor Oğur Ne bu itirazların Ne de 16 yıl önce yerden yere vurduğu Takas anlaşmalarından birinin altına imza atan Netanyahu'nun Sözünün bir hükmü var artık Çünkü İsrail devleti bir söz verdi Şimdi İsraillerin Mutluluğu için verilmiş o söz İsrail İsrail e, İsraillerin mutluluğu için var olan Hukukun üstünlüğünün de üstüne Çıkacak diyor 1027 Filistinli mahkum için İsrail mahkemelerinin verdiği kararlar Şalit anlaşmasıyla Birlikte hükümsüz kalacak Ve İsrail eğer Ciddi ve sözüne güvenilir bir devlet Olarak kalmak istiyorsa Bu sözü verdiği o Filistinlileri 2 yıl sonra Hamas üyesi oldukları için yeniden tutuklamayacak Yeni bir şey Olmazsa eğer İki yıl önce Türkiye devleti de bir söz vermişti diye bir paralellik çekmiş Uğur. 19 Ekim 2009'da Habur'dan giriş yapan Hakan Dil ve Mahmurdan gelen 34 kişi için verilmiş bir sözdü bu. O sözün verildiği görüşme kairede değil, Selahattin'de, Erbil'de, Almanya'da ya da Oslo'da yapılmıştı. Görüşenler Mosad ve Hamas değil, Mit ve PKK'ydı. Ama söz aynı sözdü, devlet sözü. Türkiye'ye gelin tutuklanmayacaksınız. Hafızayı devlet belki de nisyan ile malüldür. Hatırlamayanlara MIT PKK görüşme kaydından devletin verdiği o sözün sesini işitelim demiş ve ses kayıtlarını veriyor. Afet Güneş, MIT Müsteşar Yardımcısı ve Sabri Ok PKK yöneticisi hepsini konuşuyorlar ve Önceki gün Diyarbakır 7. Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada iki yıl önce Habur'dan giriş yaptıktan bir yıl sonra tutuklanan Mustafa Ayhan devletin kendi kurumu çağrı yapmıştı. Biz bunun için geldik diyerek sözü hatırlatmış mahkemeye. 19 Ekim 2009'da Kandil'den inip Habur'dan giriş yapan Ayhan da diğer gelenler gibi orada kurulan özel mahkemede yargılanmış ve serbest bırakılmıştı. Bunları konuştuk, anlattık Hı -hı. biz de. Ama Ayhan'ın bu sözü hatırlatması Diyarbakır'da işe yaramadı. Mahkeme, ha buradaki mahkeme yokmuş gibi davranan savcı dinledi. Kandil'den birlikte indiği Hüseyin İpek ve Mahmur'dan gelen Nurettin Turgut'la birlikte Mustafa Ayhan da örgüt üyesi olmak suçlamasıyla onar yıl örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla da altışar yıl hapis cezasına çarptırıldı diyor. Yani, Gerilla kıyafetiyle çıktıkları Öcalan'ın tanesi. Neyle, Öcalan neyle görüştü MİT? Ee, burada bu soruyu sormak belki gerekir. Hani örgüt üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanan insanlar e, MİT'te bir şeyle görüştü değil mi? İşte yani? onu yok sayıyor mahkeme. Tamamen o MİT görüşmesini, İşte bürokratik yok... devletin en e, şey örneklerinden böyle Ama güzel örneklerinden. Ama devlet ahte vefayla e, imza ancak, yok. Ne? ahde vefa ilkesi imzayı öngörüyor muydu bilmiyorum. Yazı Dedimi, bile olmadığı imza yok. Yazı bulunmadan değil imza yazı bile bulunmadan yap çıkarılmış bir kuraldır o. Roma'da Roma'ya şeyle geçti. Ama siz Roma diyorsunuz. Paktasun ben Türkiye Cumhuriyeti Servan. Devleti'nin algılaşıyla bahsediyorum olayı. Yani gerilla kıyafetiyle çıktıkları Öcalan'ın talimatıyla geldiklerini söyledikleri Habur Mahkemesi'nin göremediği örgüt üyeliğini bu kez sivil kıyafetlerle çıktıkları Diyarbakır Mahkemesi görmüştü. Sanıkların avukatı Fethi Gümüş savcının mütalasında Mahmur Kampı için Birleşmiş Milletler himayesinde kurulan bunun üzerinde de epey durmuştuk özellikle sen söylüyordun. Ama PKK'nın hakim olduğu kamp ifadesini kullandığını hatırlatmış ve şöyle demiş. Ben de mahkemeye eğer öyleyse Birleşmiş Milletler suç işliyor demektir. Onun hakkında da dava açın dedim diyor. Sadece Birleşmiş Milletler mi? Ben avukatların yerinde olsam kararın temiz ve ahim aşamasında afet güneşin ifadesinin alınmasını talep ederdim diyor Uğur. Hiç olmadı meşhur ses kaydının delil sayılmasını. Çünkü eğer bu üç kişi PKK üyeliğinden ve terör propagandasından on yıl hapis cezası aldıysa... ...onları Türkiye'ye çağıran, tutuklanmama garantisi veren, üniformaları üstünde yargılayıp beraat ettiren herkes hakkında... ...terör örgütüne yardım ve yataklıktan dava açılmalı diyor. Ya da devlet verdiği sözü hatırlamalı. Karşı tarafın ne yaptığına, sözüne ne kadar sadık kaldığına bakmadan... Devlet olmanın ağırlığına yakışır biçimde verdiği sözün gereğini yerine getirmelidir demiş. İsrail bundan iki yıl sonra takas anlaşmasıyla salı verdiği 1027 Filistinliği yine terör örgütü olarak üyesi olarak tutuklarsa ne düşünürdük? Onu düşünerek demiş. Ama işte bizde belki sorunlardan bir tanesi de bu örgüt, örgüt üyeliği falan gibi kavramların ee, böyle son derece kolay bir şekilde suç kapsamına dahil edilmesi neyin örgüt salı, sayıldığı bunlar tartışmalara lüzum bence bu tartışmaya girilemez devlet bir söz vermiş bunu mahkeme yok sayıyor Aa, her zaman mahkemeye bildirdi. Işte burada temel sorun bence bu tartışma biraz gerek var temel sorunlardan bir tanesi şu çünkü e, devlet dediğimiz şeyin de bu ülkedeki özellikle son e, belki de beş yıl içinde gördüğümüz net bir şekilde yani daha doğrusu bildiğimiz ama son beş yıl içinde net bir şekilde karşı karşıya kaldığımız Yekpar Bey bütün olarak her zaman algılanamayacağı, kendi içinde de bir bazı çatışmaların olduğu vesaire. Bu gibi farklı yorumlara izin vermek için örneğin bir terörle mücadele kanunu da çok ciddi bir değişikliğe ihtiyaç var diye düşünüyorum. Şüphesiz ama hangi... O, yani o açıdan bence tartışılmalı. değişiklik olmadan da hangi devletin hangi kanadına görüş, görüşülecek? Çünkü bir kısmı da döndü. ...o aburdan gelen dev, devletin sözüne pek güvenmeden döndüler. Onlar tutuklanamıyor şimdi tabii. Geri döndü çünkü bir kısmı da. Ya ben size bir haber okuyayım. Daha doğrusu birkaç haberim var. Ee, bu çocuklarla ilgili haberi de. Çocuklarla ilgili haberi e, siz verin ama öncesinde... Hayır, der... Sen ver onu da istiyorsan. Yok yok yani... ben şeyi okuyacağım. Yani bu örgüt üyeliği meselesiyle ilgili mesela e, ...Dersim'in Hozat ilçesinde... Burada yine Can Tonber'in bizim için sağ olsun hazırladığı bültenden. 2007 yılındaki grup yorum konserinde e, Mahir Hüseyin Ulaş, Kurtuluş'a kadar savaş, devrim şehitleri ölümsüzdür, tutsaklar onurumuzdur. Sloganları atan Mesut Geyik, Emrah Sarıtaş ve Sinan Yıldırım isimli üç genci ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay da onaylamış bu cezayı slogan atmaktan. Yani hani e, bu gibi kanunlar gerek terör mücadele kanunu, gerek TC kanun ilgili terör ceza kanununla ilgili maddeleri... Böyle yorumlar için zemin hazırlıyor. Evet Avrupa Birliği İlerleme Raporu'nda da onun için bu konuda Aynen öyle. Ama muhakkak değişiklik yapılması elzemdir, acilen. Hayır diyorum. değiştirildiği zaman birden kesilecek mi? Kesilmeyecek. Başka kılıflar mutlaka bulunacak ama en önemli i̇şte kılıfı yok etmeden de olmayacak bu iş. Ama yani bu hükümetin de herhangi bir güvenilirlik sağlamak istiyorsa kendisine bunların... Böyle yapamaması lazım diye düşünüyorum. Bir de ilginç şeydi tabii. Yani Yargıtay da hemen onaylıyor bunları ki yargı organının da çok ciddi problemi olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Yargıtay bir milyon dosyayı en geç üç yılda bitirecek diye bir zamanın manşet haberi var bugün Zaman Gazetesi'nin. Ama zaman biliyorsunuz bu aralar geleceği görüyor. iyi. Üç yılda yirmi, bir milyon dosyayı havaya bile fırlatacak zamanı bulamaz. Siz şey tekni diyorsunuz. Havaya fırlatalım masanın üstünde kalanlar geçsin. Evet. O Siz senin, hiç uyguladınız mı o tekniği? Bazı sıfırcı hocaların dışındakiler uygulardı. Ben hayır hiç yapmadım ama havaya atacak bir milyon dosya, küsur dosya havaya atacak. Üç yılda atılamaz bile yani. Kepçeyle belki. Ha belki. Yargıtay kepçesi. Yerkep. <gülüyor> <gülüyor> evet e, bir de tabi bu demin sözünü ettiğimiz de bundan çok bağlantılı Nusaybin'de 15 çocuğun gözaltına alınması haberi var ki nefes kesici ha, haberin detayları yani yine korkunç işte e, bir lisede e, basın açıklaması girişimi var işte bu sırada bazı öğrenciler e, slogan atıyor daha sonra e, bu öğrencilerin bir kısmı polis tarafından kovalanıyor. Kaçarken mayınlı araziye giriliyor, giriyorlar. Arkalarından polis giriyor mayınlı araziye. Bu mayınlı arazi niye zaten lisenin o kadar yakında var? Bu herhalde e... <gülüyor> hayatın normal bir gerçeği değil. Ya. Çocuklar bir Serok Apo sloganı atmışlar. Evet. Daha sonra da görüntülerde yansımış. Polisler de kıstırmış çocukları 15 çocuğu. Bir güzel dövmüş. Böyle dedikleri için, evet, böyle hani şimdi için. İsrail'den falan böyle görüntüler geldiği zaman Türk kamuoyu biliyorsunuz büyük infiale uğruyor Başbakan da çok sinirleniyor O da dahil ee, Çok oluyor İsrail Polis ayrıca da Gözaltına aldığı çocukları da tartaklamış Uzun namlulu silah taşıdıkları görülen polis memurları Panzer'in üzerine çıkarken diye devam ediyor haber Böyle bir şey Öğrencilerin bıçaklı kavga etmesi diye bir haber. Radikal'in haberi bu? Evet, Radikal'in e, haberi. Evet. Mehmet Ali Bulun'un haberi. Evet, epey bir mesafe almamız e, gerekiyor. Hafızam yerinde değil diyerek yargıdan kaçmaya çalışan Şahin'in de İbrahim Şahin'in 1990'larda Kürt iş adamlarının öldürülmesiyle ilgili sorusuyla çözülmüş savcının ve iş adamları değil ama Kürt Ulusal Meclisi listesi Vardı diye Dehşet verici bir yeni ifade var Bu Özgür Mumcu da Susurlu ağır ve çillere Sormalı demiş O da sivil otoritenin O zamanki insanlar Peki Galiba burada Bugünkü yayınımızı Kapatacağız çünkü 9.30 On arasında da konuklarımız olacak. Bu bir saate sığdırmamız mutlaka gerekir dediğim bir haber var mı? Yoksa kapatacağız haber herhalde. Haber çok ama hepsini sığdırmak mümkün değil. Peki. Ara. Açık Gazete. Seifettin Gürselle ekonomik gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın. Evet. Günaydın. Alo. Evet. evet. Şimdi tatlı sert iniş diye bir yazıyla da uzunca bir süreden beri yazmakta olduğun konuyu. Yani Türkiye'deki ekonomik gidişat konusunda bayağı bir geril, geriye doğru büyümede bir düşme olduğunu evet. söyleyin. istersen onun üzerinden başlayalım. Dünyadaki evet. duruma da Avrupa'daki ve Amerika'daki duruma da biraz bakabiliriz bu vesileyle. Tabii yani Merkez Bankası yumuşak inişi gerçekleştirdik görüşünde. Yani kendi politikalarına sonuç verdiğini düşünüyor ki bunlar çok alışa gelmiş politikalar değildi. Yani kontrollü bir şekilde çok hızlı büyüyen ama aynı zamanda değerli Türk lirası'nın da bir sonucu olarak cari açık yaratan, büyük cari açık yaratan bir ekonomik büyümeyi düşürerek kontrollü bir şekilde daha işte istikrarlı bir diyelim büyüme patikasına Türkiye ekonomisini oturtmak istiyordu. Yani amaç buydu. Yıl başından beri uygulanan politikalarda Ayrıntılarına şimdi girmek istemiyorum. Bunlar teknik ayrıntı çok evet. önemli değil. Ee, ama sonuçta evet yani büyüme düştü. Fakat bana göre biraz fazla düştü. Ee, hmm. Bunun yeterince farkında değil e, Türkiye kamuoyu. Çünkü hala yıllık büyümelere bakıyor. İşte orada %7-8 e, bir büyüme gözüküyor. Ama tabii esas dikkat edilmesi gereken nokta çeyrekten çeyreğe neler oluyor? Aslında ikinci çeyrekte hiç fena değildi fakat 2'den üçe yani işte geçtiğimiz e, Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde büyüme çok büyük olasılıkla tabii henüz bunu bilmiyoruz. Aralık ayında öğreneceğiz ama çok büyük bir olasılıkla yüzde üç civarına falan geriledi. E, belki daha da e, düşük olabilir ileride. Şimdiki yani rakamlar çok önemli değil ama her halükarda düşük bir büyüme e, gündemde şu anda. Peki bu yıllık e, neye tekabül ediyor? Aslında yani yıllık dedi. olarak şöyle ben benim tahminim şu dördüncü çeyrekte yıllık büyümenin ben yüzde dört civarına düşeceğini tahmin ediyorum. Yani üçüncü çeyrekte hala yıllık büyüme yüzde civarında olacak ve biz hala işte büyüyoruz diye Ağustos'ta'lara manşetler atacağız Aralık ayında e, tweet rakamları açıkladığında Türkiye İstatistik Enstitüsü. Şimdi burada hakikaten bir yanılma var ve konjonktürün yakından takip etmek için, ekonominin yani nereye doğru gittiğini görmek için aslında çeyrekten çeyreğe büyümeye bakmak lazım. Tabii burada bir zorluk var. Mevsim etkisinden arındırmak gerekiyor. Çünkü malum Türkiye'de bir çeyrekten öbürüne, bir aydan diğerine değil mi? Kışla yaz arasında, ekonomik faaliyetler arasında çok büyük farklar var. Tarım özellikle. Evet, tarım var, turizm var. var. Gıda sektörü var tabii tarıma bağlı olarak. Yani uzun lafın kısası bir takım göstergeler ki en son sanayi üretimi biliyorsun bu hafta Pazartesi günü açıklandı. Temmuz'a kıyasla %2.6 düştü. Ki bu aylardır düşüyor. Temmuz'da bir sıçrama olmuştu acaba yeni bir başlangıç mı falan diye yani pozitif anlamda bir sıçrama olmuştu. İyi bir başlangıç mı acaba diye tekrar bir düşünmek gerekti ama sonuçta Ağustos verisi Temmuz'un iyimserliğini götürdü sanayi üretimi aşağı yukarı yıl başından beri hafif hafif geriliyor aydanaya baktığın zaman yani bütün bunları bir araya getirdiğin zaman bence bir tıkanmışlık havası seziliyor tabii burada dışarının da etkisi var Avrupa'nın da etkisi var ama içeride de tüketim artık o eskisi kadar hızlı artmıyor bunun tabii gelirle de ilgili nedenleri var Borçlanma biraz grasssızlı seyretti. Bir süre soluklanması gerekiyor ahane altlarının Ama daha önemlisi ben yatırımlarda bir fren bekliyordum. Üçüncü çeyrekte bu frenin ortaya çıkmaya başladığı gözüküyor. Net bir şekilde. Örneğin yatırım malları e, üretimi şeyde Ağustos ayında önceki aya göre neredeyse %9'a yakın düşmüş. Evet, bu da ee, büyük bir düşüş değil mi? Büyük, çok büyük bir düşüş. Evet. Yani toparlayacak olursak... E, ben önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin o hani e, rekorlar kıran büyüme hızlarının çok altında kalacağını düşünüyorum. E, bu da tabii önemli bir sorun özellikle işsizlik açısından önemli bir sorun. Yani durgunluk değil bu kriz değil elbette ama e, gene e, geçmişin tecrübesi hesaplar kitaplar şunu açıkça gösteriyor. Yüzde beşin altında Türkiye ekonomisi e, büyüdüğü zaman yani büyüme daha doğrusu yüzde beşin altına düştüğü zaman İşsizlikte de hafif hafif artış başlıyor. Yani bu artan iş gücünü absorbe etmeye yetmiyor %5'in altında bir büyüme. Hele bu böyle %3-4 civarında olursa bayağı işsizlik hissedilir ölçüde tekrardan artmaya başlayabilir. Bu tabii hem toplum açısından hem de iktidar açısından hiç de iyi bir gelişme olmaz. Evet ve bu tabii özellikle işsizliğin... Yıllardır Hasan Ersel'le de konuşup durduğumuz bir şey var. istediğinde toplumsal maliyeti çok Kesinlikle. yüksek oluyor. Yani bayağı çatlamalar patlamalara yol açıyor. Kesinlikle sosyal. bir kere insani bir dram. Yani hakikaten bir işsiz insan büyük bir dram. Çünkü kendi özgüvenini kaybediyor, sosyal bağlar zayıflıyor. Yani bu hakikaten... İşsizlik işsizlik üstünde en fazla durulması gereken bir toplumsal sorun. Nitekim toplum da böyle görüyor zaten. Bir numaralı sorun olarak ben hatırlıyorum 1990'larda işte enflasyon terör ilk iki sırayı alırdı. Şimdi çok uzun, uzun ara 2001 yılından beri yani işsizlik krizden sonra arttı ve kolay kolay artık %10'un altına düşmüyor. İşsizliği toplum bir numaralı sorun olarak görüyor ve önümüzdeki dönemde sanıyorum işsizlikten ne yazık ki daha çok söz etmek zorunda kalacağız. Evet belki de yani sosyal bu konuda yapılmış araştırmalar var mı bilmiyorum varsa da ben görmedim ama bu gazetelerin özellikle üçüncü sayfalarında ama sık sık gördüğümüz işte bu evet. aile içi cinayetler. cinayetler, kadınların öldürülmesi acaba bir araştırılsa işsizlikle de bir bağlantı kurulabilir mi diye insan Vallahi... merak ediyor. Doğru söylüyorsun yani bu araştırılmalı bir boyutu hiç kuşkusuz bu diğer boyutu da tabii konuyu değiştirmeyelim ama yani sen ne düşünüyorsun ben de merak ediyorum ya yani bana öyle geliyor ki bu, bu kadın cinayetleri bir şeyin dönemi yani bir geçiş döneminin sancılarının sanki bana sonucu gibi cinayeti gibi geliyor bir taraftan kadın özgürleşiyor Türkiye'de Peki bunda dizilerin de etkisi var evet. ama öbür yandan yani erkek egemenliği bunu ka kabullenemiyor. Yani bu tabii herkes bu, özgürleşmek isteyen karısını sevgilisini ya da ayrılmak isteyeni öldürecek anlamına gelmiyor ama işte bir kısmı da bu şeye kadar cinayete kadar varıyor yani korkunç artık bıkkınlık geldi her gün gazetelerde bir kadın cinayeti okumakta. Evet ve belki her ikisini de birleştirecek bir evet. senteze gidebilir. Yani bazılarında da kadının mesela iş sahibi olmasının da erkeğin de bu arada işsiz olmasının da rolü olabilir mesela. Araştırılması gereken Kesinlikle. noktalardan biri gibi geliyorlar. Kesinlikle. Yani orada sonuçta tabii işsizlik geriletilirse makul bir düzeye indirilirse bu cinayetler tümüyle bitmez ama hiç kuşkusuz azalır yani katılıyorum. Evet yani bu tatlı sert iniş dediğim, senin diye ifade ettiğin şeyin aslında çok daha tahmin ol olandan daha da az tatlı bir e, yani durum yaratabilir. Yani işte bunu tabii rakamlar gösterecek. E, dediğim gibi biz yani Türkiye ekonomisi şu anda bir durgunluk tehdidi yok. Tabii küresel bir gene kriz olursa o ayrı onu da belki konuşuruz Avrupa'ya bağlı olarak ama şu andaki gidişat hani böyle bir düşük büyüme dünyada da zaten uluslararası kuruluşlar da revize ettiler aşağı doğru büyüme tahminlerini. Türkiye ekonomisi de açıkçası düşük bir büyüme rejimine doğru gidiyor hatta bence bu rejime girdi bile bunu ileride rakamlar gösterecek ne kadar düşük bir büyüme bu da tabii önemli yani işte %4,5 4 4,5'luk bir büyüme ile %2,5'luk AMF'in tahmin ettiği gibi bir büyüme arasında da fark var özellikle bu tartıştığımız konu açısından işsizlik konusu açısından bayağı ciddi fark var Evet, buradan da belki şeye de geçebilir. Son gelen Avrupa'daki ve oradan da Amerika'daki duruma da geçebiliriz belki. Son gelen rakamlara göre mesela Britanya'da rekor düzeyde işsizliğe ulaşıldığı yeni açıklanmış ve bütün Cameron'ın söylediklerini yalanlayan bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor Avrupa'da da. Yani 17 yılın en yüksek düzeyine ulaştı diye bir haber vardı Guardian'da. Evet. %8'in üstüne çıkmış işsizlik ve ayrıca da 114 bin daha yeni insan. Haziran Ağustos arasında 2011'de işsizler ordusuna katılmış yeni. Insan. İşsizlik konusunda krizden bu yana en başarılı ülke. Tabii Kuzey ülkeleri de başarılılar ama esas da Almanya. Evet. başarılı olabildi. Onun dışında ya işsizlik artıyor, patlama yapıyor. İspanya'da olduğu gibi Portekiz'de olduğu gibi Yunanistan'dan hiç söz etmek bile istemiyorum. Korkunç evet. yani. Büyük bir hızla artıyor. Ama Fransa'da aşağı yukarı böyle yatay seyrediyor ama yani o yüksek, yüksek işsizlik krizde ortaya çıkan, kriz sonucu ortaya çıkan yüksek işsizliği de aşağı çekmeyi beceremediler. Şimdi burada İngiltere'ye dönmek istiyorum. Yani kıta Avrupa'sında işte çeşitli nedenler var. Ya e, küçülü ekonomiler, büyüme yok. Ya çok katı piyasalar var vesaire. Fakat e, İngiltere iş gücü piyasası çok esnek bir piyasadır. Tatcher'dan beri e, esnekleştirilmiş bir piyasadır. Ve e, normalde şey Euro'da da e, değildi İngiltere. Yani belli bir rekabet gücü de kazandı. pound. Değer kaybetiyor oya karşı kriz sırasında bunun tümü geri alınmadı. İşte burada tabii sorun şuradan kaynaklanıyor büyük ölçüde finans sektörü çok sarsıldı, çok şey kaybederek kilo kaybederek çıktı krizden. Bu onun sarsıntıları hala sürüyor yani İngiltere çok önemli bir finans merkezi ve finans hasta ve bu nedenle de bir türlü toparlanamıyor. Ciddi bir borç sorunu orada da var. Giderek bütçe açıklarını tabi kontrol etmeye çalıştıkça borç sorununu kontrol altına almak için borç dinamini. Bu sefer işsizlik artıyor, büyüme düşüyor, işsizlik artıyor. İngiltere'de benim için de sürpriz oldu. Yani normalde İngiltere'de Almanya gibi işsizliğin düşüyor olması yani en azından artmıyor olması gerekirken. İngiltere'de işsizliğin artıyor olması da ilginç. Evet ve burada tabii belki Amerika'ya da yani demin söylediğin bir noktanın üzerinde bir kez daha durabiliriz. Yani finans sektörü bundan sarsıldı ama bir de e, kendisi ödüllendirildi bu bütün bu krize sebep olan bankaların ve diğer finans kuruluşlarının hem kurtarılması hem de şimdiki daha da yüksek karlarla devam ettikleri hatta tazminat ve Bonus dedikleri işte o şeylerle hı hı. ödüllendirdikleri görüyor. Bu da büyük bir adalet sorununa da yol açıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela bu son işte Wall Street işgal şeylerinde açıkça görülen rakamlarda şu ortaya çıkıyor. En zengin 400 Amerikalı 400 kişi bütün Amerikalıların servetinden daha fazla. Bunların da büyük çoğunluğu finans sektöründe yer alıyor. O zaman da tabii bu büyük bir problem ya. İngiltere'deki ayaklanmaları da buna bir ölçüde bağlamak mümkün belki. Ama özellikle de işte İspanya'dan Amerika'ya sıçrayan bu Wall Street ayaklanmaları çok farklı bir durum. 25 milyon işsiz durumda ya da yarım iş part time çalışanlar muazzam bir yedek işçi ordusu tabir caizse ortaya koyuyor ve o da tabi işverenleri de gayet esnek rahat durumda bırakabiliyor istediği gibi düşük ücretle çalıştırabiliyor filan deniyor evet. son bir yeni bir bilgi de şeydi son zamanlarda görülmüş esesyondan bu yana görülmüş gene ...gelirlerde düşme... ...de tespit edilmiş... ...diye bir şey vardı... ...nasıl görüyorsun, değerlendiriyorsun bunu? Aa, Paul Krugman... ...ki biliyorsun... ...şeydir yani... ...nispeten radikal... ...sosyal demokrat denilebilecek yani... Evet. ...Avrupa şeyine, ölçülerine göre... ...siyaset ölçülerine göre... ...sosyal demokrat bir iktisatçı... ...çok eleştirel... ...bir tabi bakış var... Bu özellikle ortodoks iktisada ve bu finans sektörüne yani onun üzerinde durduğu gelir eşitsizliği meselesi çok önemli. Evet. ve Bu gelir eşitsizliği tabi şeyde de Amerikan ekonomisinin canlanmasının önünde de bir engel. 1930 bunalımı öncesinde de çok esaslı bir gelir eşitsizliği gelişmişti Amerika'da 1920'li yıllarda. Ve bazı şeylere göre de, iktisatçılara göre de bu gelir eşitsizliği, krizin çıkmasında önemli bir rol oynadı Çünkü talep talebi kısıcı bir rol oynuyor. Şimdi yani 400 kişinin yapacağı harcama Amerikan ekonomisini canlandırmaz onlar. Zaten harcadıkları kadar harcıyorlar. Yani bu sözünü ettiğin 400 süper. Süper evet. zengin, 150 milyonun gelirine eşit olması da ilginç yani <gülüyor> Bir şey ifade etmiyor Yani dolayısıyla mutlaka işsizliğin Şimdi Amerikan ekonomisinin şöyle bir sıkışmışlığı var Yani bu talebi içeride canlandırmak için işte para politikası, para saçıldı FED artık daha fazla para saçmanın manasız olduğunu gördü ve bu üçüncü işte para pompalama operasyonu bunu teknik deyimle quantitative easing diyorlar miktar kolaylaştırması. Bunun tabii e, halkın anlayacağı şekilde tercümesi dolar pompalamak bankalara onlardan çürük şeyler alıyorlar e, varlıklar tahviller falan vesaire. Yani piyasada değer kaybetmiş riskli e, onun karşılığında dolarları veriyorlar. E bu, Bunu iki defa yaptılar. Bir üçüncüyü yapmaktan işte bu Ağustos evliliğindeki önemli tartışma buydu. Vazgeçtiler çünkü bunun bir faydası olmadığını, uluslararası e, piyasaların da dengesini bozduğunu gördüler. Çin ve şey çok karşı çıktı çünkü doların değerini düşürüyor hızla, altını fırlattı falan. Aa, bundan vazgeçtiler. E, Maliye politikasında yapacak fazla bir şey yok çünkü borç alıp başını gitmiş aksine orta vadede borcu kontrol altına almak için Amerikan'ın bütçe açıklarını düşürmesi lazım. Geriye bir takım böyle daha mikro düzeyde destek politikaları kaldı ki Obama açıkladı onu işsizlikle ilgili işte bir takım firmalara şeyler verilecek, destekler verilecek işte bir işsizliği işe aldığında işte bazı şey iş gücü üzerindeki yükler vergi yüklerine dair destekler var yani uzun lafın kısası firmaları istihdama teşvik etmeye çalışıyor ki işsizliği eğer azaltabilirse yavaş yavaş o zaman Amerikan ekonomisinde de bir iç talepte canlanma dolayısıyla bir büyüme ortaya çıkabilir bu da bir çeşit işte şey dairesi erdem dairesi oluşturur bir şey olumlu pozitif dinamik bu tek umutları buna kalmış durumda. Tabi bu işsizlik şey ettikçe düşmedikçe yani şu anda pek artmıyor ama düşmüyor da artı ücretler senin altını çizdiğin ücretler düştü. Evet. Hatta bu babanın paketinde şey de var biliyorsun ücret daha yüksek ücret verirse firma ücreti arttırırsa bir çalışanının o artan ekstra ücretin vergisini vermeyecek. Yani bu resmen işte firmalara diyor ki ya ücretleri arttırın. Hani evet. arttırırsanız ücretleri en azından vergi almayacağız o artan kısmından. Şimdi bütün bunlar hakikaten gelir eşitsizliğinin ciddi bir sorun haline geldiğini, ücret düşüklüğünün Abi buradan e, bir iç e, dış talep de biliyorsun orada da e, şeye saç saça baş başa olmak üzereler Çin'le Amerika. Dağı, evet çok sert tepki e, göstermiş Çin son. E, için. E, tabii yani gösterici belliydi söylüyordu zaten işte Senato'dan geçti şimdilik o yasa yani yasa özetle şöyle diyor belki dinleyiciler için hatırlatmak lazım. Evet. E, eğer bir ülke e, parasını aşırı düşük değerli tutuyorsa dolayısıyla bir haksız rekabet ...durumu oluşturuyorsa... ...o zaman Amerika'da bu ülkeye karşı... ...bir takım korumacı önlemler... ...yani oradan yaptığı, satın aldığı mallara... ...vergi koyma hakkını... Işte ...saklı tutar. Bunu da tabii Çin kastediliyor. İşte Yuan'ın çok düşük... ...değerli olduğunu evet bütün iktisatçılar... ...kabul ediyor. Fakat Çin'de bir türlü... ...Yuan'ın değerlenmesine... ...izin vermiyor. Onu dalgalanmaya bırakmıyor. Hala sabit kur rejim uyguluyor... Ya bunun nedenleri var şimdi girmeyelim istersen çok vaktimiz yok yani Çin manevrayı yapamıyor o da şeyden korkuyor yani dış talebe dayalı bir büyümeden daha iç talebe dayalı daha dengeli bir büyümeye geçiş hiç de kolay bir manevra değil. Bunu hızlı yapmaya kalkarsa büyümenin düşeceğini, işsizliğin artacağını, dolayısıyla rejimin tehlikeye gireceğinden o da endişe ediyor. Evet. Buna yanaşmıyor. E Amerika bir türlü büyüyemiyor işte biraz önce anlattığımız nedenlerden dolayı. Burada hiç olmasa ihracat hakikaten önemli bir çare olabilir. Yani Çin'e, Asya'ya daha fazla ihracat yapması lazım Amerika'nın. İşte orada da bu Yuan meselesi ortaya çıkıyor. Yani sonuçta Böyle bir kapalı ufuk havası var Nasıl olacak da Amerika büyüyecek Amerika büyümezse dünya nasıl büyüyecek Bütün bunlar büyük soru işareti O arada da Avrupa'da Tabi tam bir kaos var yani. Evet bu Çek Pardon Slovak, Slovak evet. Cumhuriyetinin de Yani orada zorla Küçüklere ya yani Slovakya Ne dediğini biliyorsun yani Çok da haklılar özünde Diyorlar ki Yunanlılar bizden daha zengin, bizim iki katımız, üç katımız emekli şeyleri, maaşları, asgari ücreti öyle iki katımız. E biz nasıl Yunanistan'a neden şey etelim, destekleyelim, para verelim Yunanlara diyorlar, <gülüyor> özeti bu. Çünkü sonuçta bir fon kurdular biliyorsun, işte o fonu genişletmeye, ya da uzadıysa herkes işte ekonomisinin büyüklüğüne göre oraya katkı yapacak. Şimdi Slavaklar 7 milyar euro mu, ne, ya, ya, rakam, ya, aklımda yanlış kalmadıysa 440 milyar para konacak. Bunlara da 7 milyar euro düşüyor. Onlar için büyük para. Yani hakikaten Yunanistan'dan çok daha geride bir ülke. Onlar şimdi çıkartacaklar. Ceplenden 7 milyar koyacaklar. Yunan, ne, Yunan borcunu satın almak için. Riskini satın almak için. Yarın öbür gün zaten Yunanistan'ın borcu kesin silinecek. Başka hiçbir çare yok. O, evet, o zaman öyle. Slovaklar da bir bölümünü ödemiş olacaklar. Bunu istemiyorlar. Yani buradaki o dayanışma meselesi şey de çok ilginç yani bu Amerikalılar da bu 40, biliyorsun iki Nobel İktisat Ödülü iki Amerikalı İktisatçısı olan Nobel İktisat Hı, Ödülü ne evet. Biri Christopher Sims i. çok çok saf bu Amerikalılar biraz sen daha iyi bilirsin çıkmış demiş gibi aslında Avrupa'nın yapması gereken bizim 1778'de yaptığımız gibi işte federal bir bütçe yapacaklar biz öyle çıktık işin içinden. yani 18. yüzyılın sonunda o bağımsızlık. Savaşı sonundaki Amerikan sorunları ki son derece değil mi homojen bir toplum işte İngil şey Protestan beyaz Protestanlar hemen hemen yüzde çiftçi aşağı yukarı aynı zenginlikte eyaletler toprak donanımı vesaire itibarıyla şimdi bunların aralığında oluşturdukları para birliğini ve federal yapıyı Avrupa'da aynen yapılabileceğini zannediyor çok basit çözüm diyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yapsınlar diyor. Gitsen gitsen, Sulavaklar'a anlat onu. Yunanlılara neden para vermek durumunda olduklarını, neden bunu kabul etmek zorunda olduklarını. Ee, yani tabii ki bu sefer bümüğüne bastılar Sulavaklar'ın. Bir şekilde orada iç dengelerle de işte erkens için falan bu geçecek. Fakat şimdi 2-3 trilyona çıkartma projesi var. Çünkü İtalya gibi devasa gene bir saatli bomba var. E, 2-3 trilyona euroya e, e, bu fonu çıkarttığın zaman Slovaklar demek ki herhalde bir 20 milyar, 25 milyar euro falan para koymak zorunda kalacaklar. Gelecek sefer bunu nasıl kabul ettireceksin? Mesela sadece Slovaklar değil, Finliler de biliyorsun itiraz ettiler uzun süre. Evet. Garanti istediler, e, Papandreou isyan etti, ne istiyorsunuz morayı mı satayım dedi gerekirse sat diyecekler Avusturyalılar yani biz şimdi Almanlar diyoruz evet, evet pardon bir şey araya gireceğim bir ufak parantez ya yani Yunanlılara da işte yan gelip yattılar böyle devlet dairelerinde filan da müthiş gevşek bir şey kurdular Hı. diye suçlanıyorlar ama daha geçenlerde de bir haber vardı şimdi tam hatırlamıyorum Christian Sen diye bir adam açıklama yapmış 20 milyar avroluk bir yurt dışında o yani ne diyorlar deniz aşırı yerlerde evet. kaçırma para kaçırmış evet. o, Yunan zenginleri de e, böyle abi. şimdi o zaman da bu iş hesap sorulmadan bunu yapmak çok kolay görünmüyor öte e, yandan tabii. da mesela Amerika'daki zenginler de hiç vergi ödemiyorlar yani General Electric gibi bir şirketin hiç vergi ödemezken insanların %9'luk %9'luk KDV vesaire bütün tüketimden vergi alınması da büyük bir adaletsizlikte orada da yaratıyor Amerika'da da yani. Evet ya yani Yunanistan'ın tabii sorunu şu. Yani sonuçta halka çıkıyor fatura. Eee evet, onu söylemek. E, halk, halk, da, halk da diyor ki iyiydi kardeşim o zaman neden bu zenginlerden çünkü vergi almıyor Yunanistan da alamıyor. Evet. Aynı vergi şey kaçakçılığı yani Türkiye'ye kadar Allah bilir yaygın belki daha da yaygın. Onlarda da milli spor durumunda vergi kaçırmak. Kimse vergi ödemek istemiyor şimdi. Tabii vergiler artıyor. İşte vergi almaya çalışıyorlar ama o arada kamu sektörü o kadar genişlemiş durumda ki çalışıyorlar, çalışmıyorlar. Yan geliyorlar, yan yat yatıyorlar, yatmıyorlar. Ama şu bir gerçek aşırı şey şişmiş bir devlet. Yunan'da ve oradan taşıma suyla değirmeni döndürüyorlar Avrupa'dan gelen paralarla yüksek maaşlar dağıtılıyor. Emekli maaşları neredeyse şey maaşlarına çok yakın işte normal çalışırken aldıkları maaşlara ve bayağı yüksek Avrupa standartlarının üzerinde sanayi yok. Ondan sonra şimdi böyle bir ekonomi tabii aniden şey durunca musluklar kapanınca hızla küçülmeye başladı. Bu yıl dördüncü yıl olacak küçüldüğü işsizlik ayuka çıktı. Büyük bir ihtimalle artmaya devam edecek. Yani dikiş tutmayacağı ekonomik şeyler açısından işte hesaplar, kitaplar, standartlar açısından hiç kuşkusu yok kimsenin. Evet, Amerika'da da yani. Bunu nasıl şey edecekler? Yunanistan'ın sonuçlarından yani kurtaracaklar da, kurtarmak istiyorlar da fakat bir türlü Euro'dan çıkmadan çıkmasın bu. Onu öyle yapmak istiyorlar. Onu öyle yapmaları için işte gidip Slovaklardan, Finlilerden para almaları lazım. Yunanlar evet. <gülüyor> Öte yandan da Wall Street'te bu insanlar ayaklarını, isyancılar ortalıkta şey yaparken %9 vergi öderken diyor bir yazarda Rafney'dir yazmış. Trilyonlarca derivatif denen bu türevler hmm. ve hisse senetleri bir kuruş para ödemeden satış vergisi ödemeden yaşadı bu finansçılarda diyor. Evet, böyle Aynen bir... öyle. Yani havadan havadan hakikaten bir para kazanma şeyi haline, düzeni haline dönüşmüştü Wall Street. E i̇nsanlar bunu kabullenmiyorlar. Tabii. Yani diyeceksin ki işte Avrupa daha iyi bir kontrol almaya çalışıyor ama Amerika ile İngiltere buna karşı çıktılar. Avrupa en azından bir takım kurallar koydu. Bu bonuslarla ilgili vesaire. Yani Böyle hemen karı dağıtmayacaklar bilmem ne. Yani bir taraftan şöyle bir sorun var. Bir taraftan bu insanları çok sofistike piyasalarda verimli bir şekilde çalıştırmak için bunları teşvik etmek lazım. Fakat teşvik ettiğin zaman da muazzam böyle paralar ortaya çıkıyor. Hatta o teşvikleri iyi kontrol etmezsen hiç şey de çıkıyor. Yani riskleri aşırı risk alma eğilimini teşvik evet. ediyorsun. Zaten kriz biraz da bu nedenle çıktı. Finansal kriz. Yani orada da ne yapacaklarını tam bilmiyorlar ve bu tabii ahlaken şeyi o işsizlere, ücretleri düşen yüz milyonlarca insanı rahatsız etmeye başladı. Evet. E, bilemiyorum bu Wall Street olayı genişler mi? Sen ne diyorsun? Ben yani? genişleyeceği kanısındayım. Yani devam edeceği evet. ve bir dönüm noktası da olabilir diye hem umut ediyorum hem de tahmin. Ama vakti doldurduk evet, onu daha, daha epey konuşacağız ama evet, herhalde. Evet tabii ki oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Evet Seyfettin Gürsel'in ardından bir ara vereceğiz... Aradan sonra da konuklarımız var. Alternatif Medya Şenliği var önümüzdeki günlerde. Onunla ilgili konuşacağız. Konuklarımız Sibel Richter ve Alper Tolga Akkuş olacak. Dinleyicilerimizin de bir kısmının yakından tanıdığı destekçilerimizden, dinleyicilerimizden biri Alper. Bu Alternatif Medya Şenliği üzerinde sohbet edeceğiz. Yeşillerin düzenlediği bir organizasyon. Evet. 16 Ekim'de. 16 Ekim'de. Açık Gazte. Evet Açık Radyo 949 burası Açık ve Açık Gazte devam ediyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi 16 Ekim'de üç gün sonra alternatif medya şenliği olacak. Onunla ilgili de ilginç bir olay pek şimdiye kadar. ...şenlik olarak böyle görmemiştik. Bununla ilgili olarak da Yeşiller'den Alper Tolga Akkuş ve Sibel Richter konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <gülüyor> evet, nereden, kimine, kiminle başlayalım? Programı bir ben, alalım size. 16 Ekim, e, pazar günü saat 11'de başlayacak programımız. E, Daracık sokakta, Bolo sokakta, yeşillevin arkasında e, bir e, otopark alanı var. Hem biz burayı bir alternatif oluşturmuş oluyoruz. Şenliğimiz burada başlayacak. Bütün e, standlar kurulacak. Gün boyunca söyleşiler devam edecek. Herkes davetlidir. Herkesi bekliyoruz. Evet. Ne demek alternatif? Alternatif medya şenliği dedik adına. Çünkü biliyorsunuz medyada bazı şeyler bize söylenmeyebiliyor. Belli kriterlerden geçip daha sonra söylenebiliyor. Bunun örneğine Wikileaks diye veriyorum ben. Wikileaks çıktı. Gerçek med asıl medya Ne oldu ortaya çıktı diye söylüyorum Çünkü diğer kanallardan Biz her şeyi anında Tam olarak öğrenebiliyoruz İşte Vikili sonra Arap dünyası gerçekleri öğrendi Biz hep derdik işte Araplar Arap dünyasındakiler Otoriteyi baş derdik Ama şimdi görüyoruz tek tek Hepsi teker teker gitti Sonra Stephen Hess'in bir kitabı çıktı Fransa'da o çevrildi İspanya ayaklandı Sonra Yunanistan ekonomik olarak bu fanı açıldı. Şimdi en son Occupy Wall Street'i biliyoruz. Amerika'da hiç olmaz derdik. Amerikalılar asosyal, apolitik derdik. Ama artık onlar da şey oluyor. İşte alternatif medyanın gücü aslında bu. Biz de Türkiye'de bizim de ufak tefek başalarımız var. En son Defne devrimini biliyoruz. Defne Hoca'yı Foster'in ölümünden sonra adlanmak istemiyorum. Bir köşe yazarının yazdığı bir çok kötü bir yazı vardı onun hakkında. Onun hakkında bir medya atılım oldu alternatif medya atılımı ve o kişi bu yazı yüzünden sazmacıcasına çarptırıldı. İşte biz dedik ki pazar günü bu kanallar bir araya gelsin. Biz geçen hafta iyeme düzenledi bir konferans vardı. Diğerleri büyükler diyeyim ben onlara. Kendileri konuştular. Biz de konuşalım dedik ve pazar günü 12'den akşam ana 12 kadar bir şenlik düzenleyeceğiz. Evet şimdi e, bunun içeriğinde Neler var? Onun da birazcık konuşmalıyız Tabii, herhalde. Tabii. Panellerimiz var. evin içinde panellerimiz olacak. O paneller olurken dışarıda da standlarımız daha başka olacak. Ben o panellerle ilgili bilgi vereyim biraz isterseniz. 12 ve başta 13-15'te biten medya okul panelimiz olacak. Moderatör Nadire Mater. Tabii konuşmacılar da olacak ve her katılan kişi de kendi fikrini söyleyebilecek bu paneller sırasında. buçuk. 17.45 arasında yeni medya düzeni mi dedik soru işareti. Yeni medya düzeni dediler ama onun içeriğinde ne var gibi bir tartışma olacak. Tolga Çevikel moderatörü. 15-16-15 arasında internet sansürü konulup panelimiz olacak. açık dönem çok tanıdığı bir isim moderatör Avniye Tansu. Programını ben her zaman dinliyordum Avniye Hanım'ın zaten. O yüzden onun da gelmesini istedik. 16.30-17.45 arasında... Medyada nefret söylemi konusunda bir panelimiz olacak. Yasemin İnceoğlu ki kendisi zaten şenliğimizin danışmanıdır. Galatasaray Üniversitesi'nin değerli bir hocası. O da moderatörümüz olacak. 18-19 Kasım arasında da dijital aktivizm konulu bir panelimiz var. Alper Akyüz ve Erkan Saka da moderatörler olacak. Tabii bunlar olurken dışarıda şenlik alanında da iki sokak sanatçısını biz çağırdık şenliğimize. Sağ olsun geldi onlar, gelecek onlar da. Şafak yüreklik ve Bülent Develi kendi performansını gösterecekler. En son 8.30'da buçukta Serbest Radikaller grubunun konseri olacak şenlik alanında ve şenlik konser sonrasında nihayet edecek Evet, şimdi böyle bir ilk defa böyle bir evet ilk defa şey deneyime girişiliyor. <gülüyor> Beklentiler ne yönde? Biraz bundan bahsedelim Sibel'in. Yani beklentimiz tabii ki ben şöyle düşünüyorum. Sonuçta biz alternatif medya ile daha güçlendiğimizi düşünüyorum ve bunun bir şekilde mercek altına alınmış olması ve insanlar tarafından hepimizin hayatının içine girmiş durumda ve biz bunu bir mercek altına alıp hep beraber tartışacağız. Şu anda standlar oldukça fazla başvuru aldık. Oldukça kalabalık bir ortam olacağını düşünüyoruz. Herkesin bu konuda paylaşıma gireceğini ve güzel bir etkinlik gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Böyle bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Ya Katılımın evet. yüksek olması pek de alışık olmadığımız türden bir eylem olduğu düşünülecek olursa Evet. böyle bir beklenmedik bir ihtiyaç olduğunu görebilir, böyle şunu bir şey söyleyebiliriz. Hala biz bekliyoruz evet. katılacak insanları. Herkes Alternatif medya senli .dot.vertbile. dot. katılım formumuz da var. Evet. Stand açmak isteyenler, konuşmacı olmak isteyenler oradan, orada bilgi var zaten. İlgili arkadaşlarımıza iletişime geçip katılabilirler şenliğe. Hala vakit var onun için. Evet. Onu peki, da onu ya, e, şunu da. E, söylemek istiyorum. Alternatif derken nasıl bir ayrım? Demin yaptı? mesela benim dikkatimi çeken bir şey oldu bu Hı. noktada. Ee, Alper bahsederken işte medyadan asıl medya. İşte ee, yani i̇ster isten işselleştirmişiz onu. Hani <gülüyor> öyle bir asıl medya diye bir şey var bir de alternatifi var gibi bir e... çünkü bugüne kadar hep onu gördük biz. Hı. Okurduk ya bir haberde bir yanlış görürdük. Mesela ne bileyim sakatları, eşcinselleri, diğer işte Ermenileri, Kürtleri aşağılayan sözler gördük. Rahatsız olurduk. Söylenirdi kendi kendimize. Ya bu yazılır mı derdik. En fazla belki o zaman mail de yoktu. Telefon ederdik. Belki bir ihtimal düzeltirlerdi ama düzeltmiyorsun. İç sayfanın içinde küçük bir yerde şu günki yazımızda şöyle bir şey olmuş. Pardon derlerdi. Kimse görmezdi. Genellikle de yapmıyorlar. Onlar evet, zaten da yapmıyorlar. Ama gerçekten. şimdi gücümüz var işte. Yaptıkları zaman Twitter var, Facebook var, başka kanallar var. Bloglar var. Yazabiliyoruz. ...gönderebiliyoruz. E, bizim ve aynı fikirde olanlar da bize destek oluyorlar. Böyle böyle büyüyor ama bu... ...dağınık gibi geldi bize aslında Türkiye'de. Dedik ki biz onlar çünkü bir göç. 3-5 tane patron medya patronu var. Onların kanalları var, gazeteleri var. Var, var. Biz kendi başımıza meşale yokuyor gibiyiz. Yani bir yerlerden gören görüyor, görmeyen görmüyor. Birleşelim ki herkes bizi görsün. Türkiye'de... ...medyanın nasıl olması gerektiğini... ...doğru mesela nefes söylemi olmadan... Doğru ve haberleri doğru vererek Düzenli vererek Mesela şu an Türkiye'de büyük bir çevre hareketi var Bunu bir, bir avuç biz biliyoruz Ama tüm Türkiye bunu bilemiyor Bunu herkes duymamız lazım Önemini duymamız lazım Küresel ısınma var hala Dünya şu anda yavaş yavaş ve başladı süreç işte Bir yerlerde deprem oluyor Bir yerde seller geliyor Ama hala buna bağlamıyor insanlar İşte olmuş diyorlar Halledeceğiz diyorlar Geçiştiriyorlar İnsanlar hala bilmiyorlar Bu Kritik eşik açıldı, dünya şu an o uçundan aşağı doğru devriliyor yavaş yavaş ama hala bunu biz anlatamıyoruz insanlara. Belki bir, yani bu aşamada şöyle bir şey söyleyebilir mi? Hani tüm bunların ana akım medyada yer almamasının sebeplerinden bir tanesi de aslında ana akım medyanın arkasında olan hı hı. o çıkarlar. Birçoğu başka faaliyet alanlarıyla, sektörlerle iç içe grupların medya evet, organları. Evet, hani bu alternatif medya dediğiniz sizinde aslında bu çıkar gruplarına dahil olmayan e, evet. gruplar diyebiliriz belki. Doğru. Çok doğru, doğru, çok doğru bir e, tespit bu da. Ama e, şöyle bir şey var, e, hayat e, yani günümüzde insanların bu konuyu e, tart ilk defa Türkiye'de tartışmaya açmış oluyoruz ve biz bunu Yeşil ile birlikte bunun bir şenlik havasında gerçekleştirmeye karar verdik. Ayrıca hem e, hem de ee, i̇nsanların e, yani mesela Devine Joy Foster'dan bahsetti bugün yani bir anda e, işte bir makaleyle ortaya atılmış bir sözcüğün herkes tarafından e, Twitter'da toplanması, bu konunun gündeme alınması, bu hepimizin gücüyle gerçekleştirildi. Bu da bence çok önemli. İnsanları bir araya getiren ve e, buna karşı tepkilerini doğru ve net bir biçimde açıklamamızı sağlıyor. Bu da çok büyük bir güç. Bu evet bu nefret söylemiyle ilgili bir düzenli takip eden de bir site var. Evet nefret söylemi org sitesi var. Takip o, ediyorlar. Onlar da katılıyorlar mı mesela nefret söylemi orgu bu şenliğin bir parçası olarak yer alıyorlar mı? Ben yani biz belki de açık gazete olarak yeterince düzenli olarak veremiyoruz ama sık sık gördüğümüz onlar bütün hem yazılı Davet gönderildiğini Medyada. biliyorum. Ama işte koronatörlerimiz de bu akşam açıklar olacaklar. Katılımcıları sanıyorum tam olarak onlar akşam ne şey yaparlar. Kat, şimdi katıldılar diyebiliyorum ama çok emin değilim. Ama bir davet gönderdik biz kendilerine de. Herkese davet ettik zaten. Evet. Çünkü aslında sürekli ettik. ve böyle ısrarlı bir takiple e, ancak e, sonuç e, alınabileceğini de tarihsel daha önceki deneyimlerimizden gördüğümüz için. Yani nefret söyleme ordu. Bu evet. konuda sistematik bir şey yapıyor. Bütün tarı, tarıyor basını. Düzenli olarak da yayınlıyor da. Takip Ve yayınlıyor. Evet, bunlar çünkü şu insanlar farkında da, da olmuyor Ömer abi yani. Yaptığı şeyin yanlış olduğunu bilmiyorlar belki de. Kanıksamışlar çünkü o dili. Biri evet. itiraz edince ne var ki diyor. Herkes söylüyor. Çok önemli noktalardan yani. biri bu. Yani norm olmuş aslında. Evet. Ee, Olmaması gereken doğal olmuş aslında yani. Bunu düzeltmek evet, gerekiyor. Mesela teknoloji örneğini verdi Sibel. Ben daha eskiden bir örnek vereceğim. Bu Ermeniler ilgili bir özür diliyorum kampanyası vardı. Hatırlıyorsunuz. Bayağı da bir imza toplanmıştı. O dönem ben, ben işi, de aralarındaydım. İş yerinden öğle arasında gazete bayesinde gazetenin ismini unuttum. O yüzden şu anda söylemeyeyim. Bir, bir sürü gördüm. Bunların hepsi özürlü yazıyordu. sürmanşette Dedim ki herhalde benimle alakalı bir şey var dedim herhalde. Bir okudum. Gazeti almadan. Bununla ilgiliymiş yani. Orada Aynı anda birçok kesime birden akart ediyorlar. Evet. Birçok kesime yani Özürlü olmak ne demek yani şimdi özül olmak neye bağlamışlar çözemedim. O zaman mesela ben Twitter kullansaydım daha blokları daha çok şey kullansaydım belki bunu yazardım. O imkanım yoktu o zaman. Şimdi bu imkanımız var. Bana katılanlar destek olur belki, olurdu belki o zaman ve o gazeteyi de biz onu yazdığı için bir şekilde sesimizi duyururduk ve belki de onları da mahkum ettirirdik bir tazminat ya da başka bir şeye. Evet, ...kafadan sakat anlamına kullanıyor... ...yani sakatı zaten... Ama kafadan sakat bile aslında evet, nefret söyleme. ...tabii ki nefret söyleme, evet... ...yani... ...birden çok katmanlı, postmodern bir... Yani çünkü ...ben kendim bir yol yakılıyorum mi? bazen... Şu, ...hepimizde var bu... Evet, ...farkında evet. değiliz artık o şeyleri... ...kanıksamışız o kadar ki... ...ben söylediğim zaman çıkınca anlıyorum... ...ya bu dediğim galiba yanlış diyorum... ...bu işte medyada... ...işte Yeşil Gazete'de bir süredir çalışıyorum... ...orada sürekli bir tartışıyoruz her haberi... ...doğru mu yazdım, bunu yazdım... ...böyle mi yazılır, şöyle mi yazılır... ...kendi kendimizi de test ediyoruz aslında... ...kendimizi de öğreniyoruz o süreçte... ...evet... ...peki bu... ...şimdi yeni medya düzey ...ya tek tek de... ...birer şey üzerinde... Tabii. ...içerik üzerinde... Duralım. ...medya okur yazarlı... ...panelin derken... ...bu başlıkla neyin... neyin ...kastediliyor kastedildiğini söyleyebilir misiniz? yani e, Medya okur yazarlığıyla e, Aslında biz e, bir şekilde e, insanların e, bu, bu konuda neler yaptığını e, bunu başlıkların hepsini ayrı ayrı e, olarak değerlendirdiğimizde yani e, Medya okur yazarlığının içeriğinde e, Öncelikle ben e, programı bir daha açacağım bu e, Moderatörümüz Nadire Mater, e, bu, medya okur yazarlığın içeriği bu e, konuda insanların e, birbiriyle etkileşimi ve iletişimi üzerinde konuşmak. Daha sonra yeni medya düzenimi, Yani biz e, yeni medya düzeniyle e, soru soruyoruz. Yani bu, bunların alternatifinde bize neler kazandırdığı, ne gibi bir başlıkları oluşturacağımız. Satır aralarını okuma var mı mesela medya okuryazarlığında? <gülüyor> ee, yani... Tabii ki, tabii var. ki. Medyada söylenenlerle söylenmek istenenler ne şeyi hmm. var? Mesela ben iletişim mezunuyum zaten. Bizim metakol hocamızdı. Bize her gazeteyi alın derdi. Her gazeteyi şöyle okuyun derdi bize hocamız. Bu haberi bugün bu gazete niye vermiş? Niye böyle vermiş? Niye böyle yazmış? Çünkü on, öyle yazdığı için 13-14 tane alternatif var derdi. Amacı ne? Arkasında ne var? Medya okur aslında bir bakımı bu. Medyada söylenenler çünkü medyaya her gün binlerce haber geliyor. Biz bazılarını okuyabiliyoruz. Onları niye seçti? Onları o şekilde niye verdi? Bunun aslında takibi gibi bir şey medya okur yazarlığı. Evet bu medya kronik köşelerinde de epey takip etmişti Kürşat'la. Bir de internet sansürü de bence çok önemli bir konu. Ayrıca... Hı hı. Evet, e, şimdi ona da e, geçelim. Alper görmüşsün ne unuttun bir anda. Onu da söyleyecektim. <gülüyor> e, i̇nternet sansüründe de Almya Tansu olacak. Hı hı. E, moderatörümüz. E, bence çok e, gündemde özellikle Ağustos ayında biz bununla ilgili de zaten hani hem yürüyüşler oldu. İşte hepimiz e, bu konuda Karşı olduğumuzu bunun yapılmaması gerektiğini ama yine de tabii ki Belli bir şu anda e, devam ediyor. E, Bilişim Teknolojileri Kurumu tarafından devamlı BTK tarafından e, belli siteler yasaklanmış durumda. Daha belli kelimeler yasaklanmış bir durumda. Şey. Yani birkaç gündür yoktu abi. Onunla ilgili değil mi başka bir şey mi diyorsunuz? Elmundo bizitesine işte, e, evet, takip. İspanya. El Mundo gazetesinin bir e, haberin linki geldi. Biz El Mundo gazetesini açamadık. Yasaklı siteymiş El Mundo. İspanya'nın İspanya İ... en bilinen El País, El Mundo var. Evet. Zaten. <gülüyor> evet yani bu... E, ve başka bu şeyle... E, Occupy Wall Street'i... E, Wall Street'i işgal edelim hareketinin... Bir sitem kapatıldı bir eseri. Bunun evet, e, şey bazı linklerini... Takip etmeye çalışıyoruz. Biz e, önem Hı -hı. veriyoruz bu harekete çok. <gülüyor> Fakat geçenlerde haber merkezimizden Melih, işte konuştuk şunları da takip ediyoruz diye konuşurken bir sürüsüne giremediğini fark etti. Mesela Occupy Wall Street ile ilgili bağlantılı sitelerin bir kısmını internette TIP tarafından kim yasaklıyor bilmiyorum. BTK. TİB'dir muhtemelen. TIP, evet bu filtre meselesi vardı işte dediler ki aile filtresi koyacağız çünkü biz iyi yapıyoruz güzel yapıyoruz ama onun arkasında bilmiyoruz neyi kapatacaklarını evet bir de standart paket gibi bir konuşma dört tane bunu biraz ama yine hali de tabi işte acısı bir şey Asus dediler ama işte alternatif medya sayesinde ses duyulunca Geri çekildi hükümet. Ve Kasım'ı erteledi. E, Belki yürüyüş, hiç yapamayacak. O yürüyüş çok... zaten. yürüyüşe Sibel katılmış yüksek zaten. Evet, oldu. 15 Mayıs'ta oldu. 15 Mayıs yürüyüşü. Evet, çok ciddi bir katılım gerçekleşti. Ama gazetelere bu çok başka yansıdı. Aslında bence orası çok... Tabii bu çok ölçülebilir bir şey değil. Yani hani oradaki metrekare hesabına göre bakmaları yani bilmiyorum. Ama bence çok ciddi bir katılım var. Bütün sosyal medya ağlarının hepsi oradaydı. İşte ekşi sözlükten tutun işte ince ulu ondan sonra e, tüm gruplar oradaydık e, ve sonuçta bu konunun çok önemli bence. Hala üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Ve Alper'in dediği gibi bu konuda bastırınca alttan tabandan gelen bir hı hı. protesto geldiği zaman da geriletmek hemen sonuç almakta mümkün olduğu görülebiliyor. Gerçi çok uzun vadeli ve evet. zorlu ve hiç bitmeyecek bir mücadele biçimi bu ama Burada çabuk da sonuç alabiliyorsunuz. Birçmesi gereken algı hep şey vardır işte onlar çok güçlü ben ne yapabilirim ki? İşte biz yapabiliyoruz. İşte geri, geri çekiliyorlar. Olmuyor. İstemezsek hiçbiri olmaz. İnsanlar bunu artık akıllara yazmaları lazım yani. Bizim de gücümüz var. Çünkü biz istersek onlar başa geliyor. Biz istemezsek başkaları geliyor. Bunu onlar da biliyorlar. Bize rağmen bir şey yapamazlar. Bunu farkında, onlar farkında ama Öyle bizi yansıtmıyorlar. Evet yani bu Occupy Wall Street hikayesinde de çok net olarak görüyoruz. Bir çok küçük bir grup olarak kimsenin dikkat etmediği bir futbol takımı <gülüyor> 11 kişiyle başlayan bir hareketin şimdi 100 bin sadece 100 bin Amerikalı ama. Occupy Wall Street deyince, dün bir Türk gazetede gördüm. Occupy Wall Street fotoğraflarını albüm yapmışlar. Başta şu Protesta Çağrı'ndan çıktı. <gülüyor> Böyle vermişler evet. Yani. Evet. yani. Ve evet çok da güvenilir bulduğumuz, izlemeye çalıştığımız Türkiye'de en sayıdaki gazetelerin bir kısmında da mesela ancak işte zombi, yürüyüşü gibi bir renkli magazinel bir tarafı olduğu zaman birinci sayfaya aldıkları halbuki konu itibariyle ve potansiyel olarak belki de yeryüzünün en önemli hareketlerinden biri olmaya aday bir şey. Evet algılayamadıklarını ya da algılamak istemediklerini Dardım'de de görebiliyoruz. Çin mesela şu an endişeliymiş. Occupy Wall Street bize bizde de buluşacak mı diye bir şey okudum daha dünlük bir gazetede. Hani yabancı bir gazetede bizde okuyorduk okuyamıyoruz da. <Gülüyor> Ama ben, de o, protest ben şeyde de A Arap devrimi sırasında da okumuştum mesela evet. Çin için. Çin yakından takip ediyor. Zaten Dünyadaki hareket. İnternet konusunda evet. yani. Evet. Şey, sansür konusunda. Ben de şey olarak düşünüyorum yani protestoların aslında DNA gibi genetik geçtiğini düşünüyorum. Yani hepsi hani bir virüs gibi öyle bir yayılmaya başlıyor ki hani Araplarla başladı. Ama ondan sonra işte hani İsrail'den tutalım. Ondan sonra evet, e Amerika'ya uzanmış durumda. Daha sonra bu tahminen e, Avrupa'ya doğru geçecek. Tekrar dönecek evet. Avrupa'ya cumartesi günü. Önümüzdeki cumartesi. Evet. Dün İrlanda haberi vardı ama zaten Hı -hı. önümüzdeki cumartesten itibaren işte başta Britanya olmak üzere pek çok yerde. Kanada'da, Britanya'da ve büyük yerlerde büyük önemli <gülüyor> Majör diyebileceğim ülkelerde de tekrar bunun örneklerini göreceğiz. Buradan da peki son yani bu şenliğin panelindeki <gülüyor> panellerinden sonuncu konuya da gelebiliriz. Dijital aktivizm, aktivizm. Evet. burada neler? 18-19-15 arası dijital aktivizm. Moderatörü Alper Akgüz ve Erkan Saka. E, Tabi dijital aktivizm çok önemli. Yani e, hepimiz birlik oluyoruz aslında. Hepimiz e, hepimiz üyeleriyiz dijital aktivizmde. E, Bunu da e, Twitter bence Facebook çok önemli bir e, alternatif bir mecra oluşturdu. Yani herkesin bir anda toplanabildiği, e, bir anda bilgi anlık olarak paylaştığı e, bir nokta. Çok o, önemli. Mısır olaylarında tahrir meydan olayları sırasında Ümit Kıvanç'ın bir yazısını okumuştum. Yani hatta biz o yazıyı Yeşil Gazete'ye koymuştuk. Bunu anlatıyordu. Böyle bir algı var. Dijital aktivizm Facebook'tan her şeyi beğenince her şey oluyor zannediyorlar. Yani Twitter'dan paylaşınca oluyor. O haberleşmek için, toplanmak için bir aygıt. Ama yolda olmamız lazım. Sokakta olmamız lazım. Görünmemiz lazım. Bizi görmeleri lazım. Çünkü tahrirde insanlar günlerce orada oturdular. Üst, uçaklar uçtu tepelerinde. an bomba atabilirdi uçaklar. Ama gitmediler. Çünkü artık bir noktaya geliyor ki insan artık ya biz ölsek bile bizden sonrakiler doğru yaşasın algısı oluşuyor. Frant dediği gibi biz yaşadığımız cehennemi genetik yerime talip insanlarız. Bunu başarmak için de dijital aktivizmi kullanacağız. Haberleşeceğiz ama asıl olmamız gereken meydanlar, sokaklar. Evet tabii. Yani alttan gelen yükselen şeyle beraber tabii her zaman sonuç almanın tek esas ve tek yolu olarak görünüyor. Ne Böyle, kadar vaktimiz kaldı Ömer abi şu an? Bir beş dakika mı? E, o kadar bile yok aslında. Programı yani, bir daha bir. Lütfen mı? evet. Yani nereye başvurulacaklar yani konuyu bir. Da, evet. Bir, o şekilde bir toparlayalım haberleri. Şimdi 16 Ekim 12'de başlıyor şenliğimiz. Tabii daha erken de gelebilir gelecek olanlar. Bugün de Avrasya Maratonu olduğu için. Onu da tutsun gelecek olanlar. Bir yolda bir kargaşa olmasın. Panelleri önce söylüyorum. 12-13-15 arası medya Okur yazarlığı paneli. Moderatörümüz Nadire Mater. 13.30-14.45 arası yeni medya düzeni mi? Soru işareti. Moderatör Tolga Çevikel. 15-16-15 arası internet sansürünü tartışacağız. Moderatörümüz Avniye Tansu. 4.30-5.45 arası 45 arası. Medyada nefret söylemi konusu olacak panel olarak. Yasemin İnceoğlu ki kendisi danışmanıdır şenliğimizin de. Son olarak 18-19-15 arası dijital aktivizm. Alper yüz ve Erkan Saka olacak. Sokak sanatçılarını davet ettik. Onlar da paneller sırasında belli saatlerde kendi temaslarını icra edecekler. Şafak Yürekli ve Bülent Develi gelecekler sağ olsunlar. 8.30'da da... Müzeye ayırıyoruz. Artık yorgunluğunu atacak artı gelenler ve katılımcılar. her birlikte evleneceğiz. Serbest Sadikaller grubu olacak sahnede. Ve gece yarısını doğru da bitireceğiz. Yeni bir medyayı, alternatif medyayı kurmanın ilk basamağını yapmış olarak. Evet. Alper Akkuş ve Siberihtar. Çok teşekkür ederiz. Alternatif Medya Şenliği 16 Ekim'de bir gün olacak. Biz de çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Web olarak da adres evet, olarak da ol, ben olarak. atlamışım. Alternatif da hala başvuruları bekliyoruz alırız. Yazıcı olanlar lütfen çekinmesinler, başvursunlar ve gelsinler. Çok teşekkürler. Evet bu şekilde de açık gazeteyi de bugün bitirmiş oluyoruz. Bitirirken de çalacağımız Astor Piazzolla ile Jerry Mulligan'ın birlikte bir Summit adlı, zirve adlı bir albümünden e, çalacağımız bir parça var. Close Your Eyes and Listen. Gözlerini kapa ve dinle. Bu da Jerry Mulligan'ın, Gerald Joseph Mulligan'ın 1927'de doğumlu, 1996'da e, ölmüş olan önemli bir müzisyenin. Anmak için yaptığımız bir şey. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın. günaydın. Açık gazete. kastenin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.